Allah bu. Bilirim ben beni, yarab. Şair ne kadar özür söylemiş. Bilirim ben beni. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sevde, naili ihsan olayım Ya Allah diye. Evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz. Evet, Konya Tahir Hoca'sını sonsuzluğa uğurluyor. Bugün şu anda Tevfikiye Caddesi'ndeyiz ve... Efendinin cenazesinin hemen yanı başındayız. Biraz önce öğle namazı kılındı, tesbihat yapılıyor ve kalabalık gittikçe artıyor. Muhabir arkadaşlarımızdan da edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık bir kilometre karelik alanda yüz binler Tahir Büyük Körükçe Efendisi'ni uğurlamak için buraya geldiler. Selimiye Camii ile Kapı Camii arası tamamen dolu. Konyalılar bilirler, postaneden e, Selimiye Caddesi, Tevfikiye, Azizye, Mevlana Caddesi tamamen dolu. Kalabalık Hükümet Meydanı'na Şerafettin Camii'nin oraya Selim. taşmış durumda. E, çok sayıda da devlet adamı bugün cenazeye katılmak için Konya geldi. Şu anda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu görüyorum. Ayrıca Konya'ya gelen isimler arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arın, Çin'e Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek burada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cenazeye katılmak için buraya geldi. Biraz önce de e, Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da Tahir Büyükgörükçü Hoca Efendi'nin cenazesine katılmak için buraya geldi. Şu anda protokolle saf tutuyor. Yüz binler Tahir Büyükgörükçü Hoca Efendi'yi uğurluyor. Kapı Camii tarihi günlerinden bu meydan Tevfikiye Caddesi, Bedesten, Çıkırıkçılar İçi e, burası tarihi günlerinden birinin daha yaşıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. Panko Birlik Genel Başkanı Recep konu gördüm. Eski bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dini cemaatlerden e, temsilciler de burada yer alıyorlar ve biraz sonra da Tahir Büyükkürükçü Hoca Efendinin için cenaze namazı kılınacak ve daha sonra cenazesi omuzlara alınarak ki bu kalabalık şunu gösteriyor artık omuzlara da değil parmakların uçlarında Kıbliğ'e doğru götürülecek. Ve e, Kızılay Hastanesi'nin oradan Mevlana Müzesi'ne doğru hareket ettirilecek. Bedesten çarşısını e, ara sokakları da tamamen doldu. Biraz önce öğle namazı idrak edildi. Ve evet Bülent Arınç da şu anda cenaze namazı için burada Arkadaşlar, saf tuttu. Ya. Başbakan yardımcısı Sayın evet, Bülent yapın, yapın, yapın. Arınç. <gülüyor> Tabii emniyetinde Konya emniyetinde yoğun güvenlik tedbirleri var cenaze amacıyla birçok cadde e, trafiğe kapatılmıştı. Şehir merkezinde ve çıkıcılar içerisinde Mevlana'nın orada Tevkiye caddesi, Mevlana caddesi, Selimiye caddesi, Azize caddesi şu anda tıktım tıktım dolu. Ve Tahir Büyükörükçü Hoca Efendi'nin biricik evlatları Abdurrahman Büyükörükçü Hoca şu anda geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek'le konuşuyor. Tabii ön saflarda Tahir Büyükkürkçü Hoca Efendi'nin yakınları var. Cenaze namazını da. Zannediyorum oğlu Abdurrahman Büyükkürkçü Hoca kıldırılacak. Evet, eski devlet bakanı, eski Konya milletvekillerinden Mehmet Keşiciler de namazı için saf tuttu. Abdurrahman Büyükörükçü hocada cübbesini giydi. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in de açıkça ifade ettiği üzere her canlı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 Geride kalan yakınlarına sabrı cemil, sabırlar ihsan eylesin. Şimdi hocamıza son görevimizi yapacağız. Cezan, cenaze namazı kılacağız. Belki hatırlayamayabilen kardeşlerimiz olabilir. Onun için kısaca bir tarif edelim. Sonra birlikte niyet edelim. Cenaze namazını muhterem Mahdumu Abdurrahman Büyükkörükçü hocamız kıldıracaklar.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 Allahu Ekber Allah Allahu Akbar. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Assalamu alaikum ve rahmetullah.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 ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Sadakallahu'l azim. Aziz kardeşlerim. Bugün Konyalılar Hazreti Mevlana'dan sonra Ebu Said el Hadimi'den sonra Hacı Zade rahmetullahi Aleyh'den sonra Bozkırlı Mustafa Efendi'den sonra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 Sevgili seyircilerimiz, yüz binler Tahir Hoca'mızı son yolculuğuna uğurluyor. Ebedi istirahatgahına doğru, Konya Üçler Mezarlığı'na doğru ilerliyor. Evet, her faniye nasip olmayan bir kalabalık. Konya, Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendisi'ni son yolculuğuna uğurluyor. Gerçekten müthiş bir kalabalık var. Konya'nın Bedesten diye tabir ettiğimiz bölgesi. Ara sokaklar, Selimiye, Aziziye, Mevlana civarı, hükümet meydanı, Vali'nin o civarlar, postanenin o civarlar, Konyalılar bilirler. Bu alanların tamamı doldu. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin cenaze namazını mahdumu Biricik evladı Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi kıldırdı. Kapı Camii tarihi günlerinden birisini yaşadı. Cenaze namazı için Ankara'dan da çok sayıda devlet büyüğü Konya'ya geldi. Başbakan yardımcısı Devlet Bakanı Bülent Arınç, yine Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Has Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Saadet Partisi'nin yöneticileri Yasin Atipoğlu, Şevket Kazan, Temel Karamolluoğlu, yine AK Parti'den Necati Çintkaya, eski bakanlardan ve Konya milletvekillerinden de Mehmet Keçiciler ve Konya milletvekilleri, mevcut Konya milletvekilleri de cenaze namazına katıldılar. Profesör Doktor Mehmet Görmez cenaze namazının hemen ardından bir konuşma yaptı ve Konya'nın Mevlana'dan sonra Boskırlı Mustafa Efendi'den sonra Hadimi Hazretlerinden sonra bir büyük hocasını daha ebediyete uğurladığını ifade etti. Ve cemaat daha sonra omuzlara Tahir büyük Büyükkürükçe Hoca Efendi'nin naaşını, cenazesini alarak kıbleye doğru hareket ettirilerek Üçler Mezarına doğru yola çıkardı. Gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Şu anda Kapı Camii civarındaki kalabalık hala hazırda Devam ediyor ve tekbirler getiriliyor, salavatlar getiriliyor. Konya tekbirlerle, salevatlarla inliyor. 1960'ta 60 yılında yine Kapı Camii'nde yine her faniye nasip olmayan bir kalabalıkla Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin cenaze namazı kılınmıştı 1996'da yine her faniye nasip olmayan bir kalabalıkla Mehmet Hulusi Baybal Hoca Efendi'nin cenaze namazı kılınmıştı Baybal Hoca Musalla mezarlığında Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi de Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti ve bugün de yine her faniye nasip olmayan bir kalabalıkla Konya Büyük İslam Alimi Tahir Büyük Kürükcü Hoca Efendi'yi sonsuzluğa uğurluyor. Biraz önce Tefikiye Caddesi'nde cenaze namazı kılındı. Abdurrahman Büyük Kürükcü Hoca Efendi tarafından Cenazenin güzergahını daha tekrar etmek gerekirse Tevfikiye Caddesi, Sahipata Caddesi, Aslanlı Kışta Caddesi, İstiklal Harbi Şehitliği arkası ve Hacı Zade Camii yanından e, cenaze Üçler Mezarlığı'na defnedilecek. Şu anda tam bir e, cemaatin sayısı e, hakkında tam bir rakam veremiyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 250 bin kişinin arkadaşlarım e, bana öyle, o şekilde söylüyor. Yaklaşık 250 bin kişi Tahir Büyükgörükçü Hoca Efendi'nin cenaze namazını kılmak için saf tuttu. Devlet büyükleri en ön sıradaydı. Tabii ki ailenin e, fertleri e, Büyükgörükçü ailesinden e, çok sayıda insan Büyükgörükçü ailesinin tamamı e, ön saflarda cenaze namazını kıldılar. Ve Tahir Büyükgörükçü Hoca Efendi'nin cenaze namazını da. Oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca kıldırdı. Daha sonra da Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez helallik istedi. Ve yaklaşık 250 bin kişi tek bir ağızdan hakkınızı helal ediniz sorusunda helal olsun şeklinde cevap verdi. Şu anda Kabı Camii'nin çevresinde ki izdiham kalabalık hala hazırda sürüyor. Cami daha boşalmadı. Henüz cemaat şu anda ee, Tahir Büyükköyükçü Hoca Efendi'nin salının bulunduğu noktadan dahi ayrılamadı. Binlerce insan şu anda bizim bulunduğumuz noktada da e, Üçler Mezarına doğru gitmek istiyor. Ama gerçekten büyük bir kalabalık, büyük bir izahım var. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk herkes burada. Konya bugün Kabı Camii'ne akın etti. Hakeza Kabı Camii etrafıyla birlikte Mevlana Caddesi'nde e, Azize Caddesi'nde de e, büyük bir kalabalık var ve salavatlar getiriliyor, tekbirler getiriliyor. Tahir Büyükkürükçe Hoca Efendi sadece Konya için değil, tüm İslam alemi için gerçekten büyük bir kayıp. Türkiye'nin dört bir yanından, 81 vilayetinden... Bu cenazeye katılmak üzere insanlar Konya'ya akın ettiler. Özellikle İstanbul'dan bütün toplu ulaşım araçlarının dolduğunu ve yüzlerce, binlerce insanın kendi araçlarıyla bu cenazeye katılmak için buraya geldiğini haber aldık. Ve salavatlar getiriliyor. Tabi Cami etrafındaki kalabalık hala hazırda devam ediyor. Binlerce insan üçler mezarlığına gitmek için çabalıyor ama gerçekten çok büyük bir kalabalık, çok büyük bir izdiham var, salavatlar getiriliyor, tekbirler alınıyor. Gerçekten Konya tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Büyük İslam alemi Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi sonsuzluğa uğurlanıyor. 1925 yılında Konya'da dünyaya geldi Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi. İlkokulu Mahalle Okulu'nda okuduğu Konya'da Karma Ortaokulu olarak bilinen meşhur okula devam etti. Üçüncü sınıfta okuduğu sıralar bir gün Kapı Camii'ne gidiyor ve burada Hacı İsa Ruhi Bolay Efendi'nin vaazından çok etkileniyor Tahir Büyük Kürükçü. Daha sonra da okulunu bırakıp Bolay'dan ders almaya başlıyor. 1940 yılında siyasi baskılara ve yasakçı tutumuna rağmen bu yılların baskılarına rağmen kitaplarını gömleğinin içinde saklayarak hocasından icazet alıncaya kadar tek başına kararlı bir şekilde eğitimini tamamladı. Hacı bey Mustafa Kurucu hocadan hadis ilmini öğrendi. Ebu Said Muhammed Hadimi hazretlerinin Berika adlı eserini de Kurucu hocadan okudu. Bu arada o günün hafızlık merkezi olan Bulgur Tekkesi'nde hafızlık çalışmalarına devam etti. Fırsat buldukça da Hacı Haki Efendi'den Farsça dersleri aldı Tahir Büyükörükçü Hoca Efendi. Bir ayrıntı vermek istiyorum. Tahir Büyükörükçü Hoca Efendi'nin mezarının Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin mezarına çok yakın olduğunu dün oğlu Abdurrahman Büyükörükçü Hoca da ifade etmişti. Yaklaşık 5 metre bir aralık olduğunu söylüyor arkadaşlar da. Şu anda Kabı Camii'nin etrafında kalabalık, henüz bitmedi insanlar. Üçler Mezarlığı'na doğru yola çıkıyorlar, gitmeye çalışıyorlar ama gerçekten büyük bir kalabalık, büyük bir izahım var. Buradan Tevfikiye Caddesi'nden, Bedesten'in içerisinden, demircilerin, sobacılar diye tabir edilen çarşının içerisinden, İnsanlar akın akın Üçler Mezarlığı'na doğru gitmeye çalışıyorlar. Hacı Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'ye son görevlerini ifa etmek üzere. Tabi Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi çok misafirperverliğiyle de tanınıyordu. Başta Mürşidi Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri olmak üzere Ladikli Hacı Ahmet Efendi, Hacı Veys Sadem Mustafa Efendi Muhammed Harani Hazretleri, Musa Topaş Efendi, Muhammed Zahid Kotko Efendi, Mekkeli Üstad, Muhammed Alevi Maliki, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, Üstad Ali Ulvi Kurucu, Havlucu Ahmet Efendi, Konyalı Dişçi Mehmet Efendi gibi nice büyükler, Necip nice Fazıl kürek gibi nice üstadlar, Tahir Büyükörükçü Hoca Efendi'nin dün akşamda da canlı yayında yaptığımız Erenköy'deki evlerini teşrif etmişlerdi ve onlar da teşlik mesaisi olmuştu. Tahir Büyükürkçü Hoca Efendi'nin. Evet. Şu anda bulunduğumuz yer Tevfikiye Caddesi. Hemen biraz arkamızda Kabu Camii var. Ee, ve buradaki kalabalık hala hazırda bitmiş değil. Ara sokaklardan insanlar akın akın Üçler Mezarlığı'na doğru gitmeye çalışıyorlar. Gerçekten... Müthiş bir kalabalık var. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in dediği gibi Konya Mevlana'dan sonra Hadimi Hazretlerinden sonra Bozkırlı Mustafa Efendi'den sonra bir büyük, büyük hocasını daha sonsuzluğa uğurluyor. Gerçekten tekrar tekrar söylüyorum. Her faniye nasip olmayan bir kalabalık vardı ve burada Tahir Büyük Kürükcü Hoca Efendi'nin Cenazesi getirildi ve cenazesi Abdurrahman Büyükköyükçe Hoca tarafından kılındı. Ara sukaklardan bu arkamda gördüğünüz yer Konyalılar bilirler. Burası sobacılar demirciler içi. Buradan Bedesten'in içerisinden Mevlana Caddesi'nden Selimiye Caddesi'nden akın akın insanlar Üçler Mezarlığı'na gidiyorlar. Yaklaşık 250 bin kişi olduğunu ifade ediyorlar. Tabii ee, kalabalığın ama bu daha sonra ee, tespit edilebilecek bir şey. E, şu anda arkadaşlarımın belirttiği şekliyle söylüyorum. On 10 binler yüz binler burada Tahir büyük öğretici hoca efendi için son görev için toplandılar. Devlet büyüklerinden de çok gelenler oldu. Hemen onları tekrarlamak istiyorum. Ben size başbakan yardımcıları, devlet bakanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu buradaydı. Halkın, Halkın Sesi partisi genel başkanı Numan Kurtulmuş buradaydı. Eski milletvekilleri bakanlar buradaydı. Tahir Büyükkörükçü Hoca, e, Hoca Efendi ile teşrik mesaide bulunan birçok insan buradaydı. Saadet Partisi'nin yöneticileri Temel Karamallıoğlu, Yasin Hatipoğlu, Şevket Kazan buradaydı. Gerçekten binlerce, yüzbinlerce insan Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi. Evet arkadaşlarım yeni bir rakam veriyorlar. Mevlana, Mevlana Caddesi'nin şu anda... E, trafik trafiğin kitli olduğunu insan trafiğinin işin nasıl araç trafiğinden bahsetmiyoruz insan trafiğinin kitli olduğunu ve yaklaşık 500bine yakın bir cemaatin olduğunu ifade ediyorlar Tabii ki daha bu rakam daha sonraki görüntülerden de tespit edeceğiz polis kayıtlarından da anlayacak Yaklaşık yarım milyon insanın cenaze e, namazı için burada bulunduğunu e, öğrendik arkadaşlarım bize bilgi veriyor. Şu anda cenazeler şu anda cenaze e, Tahir Büyükgölükçü Hoca Efendi'nin cenazesi parmaklar üzerinde Üçler Mezarına doğru yol alıyor. Gerçekten müthiş tarihi bir kalabalık var. 1960 yılında bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 1960 yılında Tahir Büyükgölükçü Hoca Efendi'nin vaazlarını da dilinden düşürmediği Mustafa Hacı ve Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin cenazesi namazı da Kabu Camii'nde kılınmıştı. Yine her faniye nasip olmayan bir kalabalık vardı. Yine 1996 yılında da Mehmet Hulusi Baybal Hoca Efendi'nin cenaze namazı da yine burada Kabu Camii'nde kılınmıştı. Yine müthiş bir kalabalık var vardı o cenazede de ama gerçekten son dönemlerin en büyük, en kalabalık cenazelerinden birisi de Konya tarihi açısından da çok önemli. Bu arada buraya cenazeye katılamayan devlet büyüklerinden de çelenkler geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay da cenazeye katılamadılar ama çeneklerini gönderdiler. Dün de Abdurrahman Büyükköyükçü hocaya taziye mesajları gelmişti kanaat önderlerinden, e, cemaat liderlerinden, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ve Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi de Abdurrahman Büyükörükçe Hoca'yı arayarak aileye ve Konya'ya başsağlığına, başsağlığı dilemişlerdi. Arkadaşlarım şu anda ifade ediyorlar, e, Kadınlar Pazarı, Mevlana Müzesi şehitlik arası dolmuş durumda, tıklım tıklım insanlar tarafından doldurulmuş, cemaat tarafından doldurulmuş durumda. Cenaze çok yavaş ilerliyor. Gerçekten her faniye nasip olmayan bir kalabalık var. Biraz önce de ifade ettim. Sayı daha sonra e, tespit edilmesi mümkün olacak ama yaklaşık yarım milyon insanın, yaklaşık 500 bin kişinin cenaze namazına iştirak ettiği bize gelen bilgiler arasında şu anda Tevfikiye Caddesi'nde de Uzun bir zaman geçmesine rağmen cenaze namazının hemen ardından uzun bir namaz e, uzun bir zamanın geçmesine rağmen Tevfik Eceaddesinde bedesten, sobacılar içerisinde, çıkıkçılar içerisinde yani Kabı Camii'nin e, Tahir Büyükörekçi hocamızın yıllardır vaaz verdiği Kabı Camii'nin etrafındaki kalabalıkla bitmiş değil. Onlar da Onlar da e, cenaze için Üçler Mezarına doğru gitmeye çalışıyorlar. Akın akın insanlar gelmeye çalışıyor. Kutsal topraklardan, Hicaz'dan da haberler ulaşıyor. Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de gıyabi cenaze namazları kılındığı Tahir Büyükürükçü Hoca Efendi için kılınacak. Oradaki Konyalılar, oradaki şu anda Umre ziyaretinde bulunan Türkler de gerçekten büyük üzüntü yaşadılar. Zaman zaman da canlı yayınlarımızda Medine'ye, Mekke'ye bağlanarak oradaki üzüntüleri de ifade ettik gıyabi cenaze namazlarının kılınacağını ifade ettik. Devlet büyüklerine çok sayıda gelenlerin olduğunu söylemiştik. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, eski Konya milletvekillerinden, eski bakanlardan Mehmet Keçeciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de buraya geldi ve cenaze namazını kıldılar. Ayrıca Konya milletvekilleri vardı, kanaat önderleri vardı, sivil toplum kuruluşları vardı ve toplumun her kesiminden insan burada cenaze namazında buluştu. Tahir Büyükkürükçü Hoca Efendi'nin cenaze namazı burada kılındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dün bir taziye mesajı yayınlamıştı. Erdoğan Konya Eski Milletvekillerinden, önde gelen din alimlerimizden, Tahir Büyükkörükçü'nün vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Büyükkörükçü, hizmetleri ve ilmi eserleriyle Kadir Şinas halkımız tarafından daima saygıyla hatırlanacaktır. Merhumu Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum demişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve birçok siyasetçi, birçok devlet adamı Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca'yı telefonla arayarak Konya'ya ve aileye başsağlığı mesajlarını iletmişlerdi. Biraz önce de tekrarladım. kanaat önderlerinden Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, Mahmut Usta Osta Osmanoğlu Hoca Efendi, de e, Abdurrahman Büyükkörükcü Hoca'yı arayarak taziyelerini, üzüntülerini dile getirmişti. Burada yüz binler buluştu. Tahir Büyükkörükcü Hoca'yı büyük İslam alemi Tahir Büyükkörükcü Hoca efendiyi uğurlamak için cenaze namazına katıldı. Birazdan birazdan e, Üçler mezarlığında bulunan arkadaşımız Sami Bayrakçı'ya bağlanacağız. Merkeze şu anda da e, merkezde Yaşar Toy var. E, Yaşar, şunu söyleyebilirim, gerçekten tarihi bir günü yaşadık burada. Yüz binler burada buluştu. Tayyip Büyükürkçü Hoca Efendi için gerçekten her faniye nasip olmayan bir kalabalık vardı. Ve şu anda gördüğünüz gibi Tevfikye Caddesi'nde de kalabalık var. Arka taraflardan gelip e, buradan Üçler Mezarına giden insanlar var. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar. E, söz tekrar Yaşar Toy'da. Teşekkürler Mustafa. Gerçekten senin de söylediğin gibi insan seli var. Konya, Konya olalı tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Az evvel sen de çok güzel ifade ettin. Hacı Beysade Hazretlerinden, Bozkırlı Mustafa Efendi'den, daha gerilerde Hazreti Mevlana'dan ve diğer Allah dostlarından sonra 2011 yılında böylesi bir görüntüye, manzaraya tanıklık ediyoruz. Çok şükür bizlerde böyle bir ana tanıklık etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bir kez daha Büyük İslam alimi, Konya'nın, bölgenin, Türkiye'nin hocası Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına, tüm sevenlerine, İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Ee, görüldüğü üzere sevgili seyircilerimiz e, adeta ilerlemekte zorlanıyor e, Hoca Efendi'nin tabutu. Güzergah, insan seli ve herkes omuz vermek, e, tabuta dokunmak istiyor. Ee, ve dolayısıyla da böylesi bir kalabalıkta da ilerlenmesi ve adım atılması oldukça güçleşiyor. Güzergah insan Seli, Mustafa oradaki tabloyu, manzarayı birebir yaşayarak oradaki duygularını ve heyecanını bizlerle paylaştı. Bizler ekranlar başında bu tabloya, bu manzaraya tanıklı getiyoruz. Ve gerçekten bu izdiham e, muhtemelen birkaç saati alacak ve devam edecek Güçler Mezarlığı'na doğru. Orada Sami Bayrakçı var, bizi bekliyor. Oradaki atmosferi... Bir bize aktaracak az sonra arkadaşlarımız e, hazırlıklarını tamamladıktan sonra ile de irtibat kurabileceğiz. Şu an ben ekranda da kendisini görüyorum. E, muhtemelen o da bizleri duyuyor ve Üçler Mezarlığı'nda da son hazırlıklar yapılıyor. Sami bizi duyuyorsa eğer sözü sana bırakalım. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Toy. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili Mustafa'nın ve sevgili Yaşar Toy'un ifade ettiği gibi... E, Konya tarihi bir güne şu an tanıklık ediyor ee, ve Hacı Veysade Mustafa e, Kurucu hocamızın hemen birkaç metre e, gerisinde ve e, Tahir Büyükkörükçü hocamızın sürekli Kurbunda bulunduğumuz aşk eri Mevlana diyerek her sohbetinde mutlaka kendisinden söz açtığı Hazreti Mevlana'nın e, kabri şerifinin gölgesinde hemen arkamızda Tahir büyük Büyükkörükçü hocamızın birazdan defnedileceği kabristanı görüyorsunuz. E, tabii ki... E, Kapı Camii'nden çıkan cemaat e, ciddi bir e, oranda. Sevgili Mustafa'nın verdiği rakamlarla 500 bin civarında e, insan şu an kabristana doğru ilerliyor. Fakat şunu ifade etmek gerekiyor ki kabristan da burada şu an e, oluşturulan e, yaklaşık 400-500 metrekarelik bir bariyer var. Bu bariyerin etrafında da e, şu an binlerce insan toplanmış durumda. Efendim e, buraya gelen e, isimler var. E, e, Saadet Partisi Fazilet Partisi eski başkanlarından Sayın Recai Kutan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, Tahir Büyükkörükçü hocamızı sizin de yakından tanıdığınız, e, sevdiğiniz ve sürekli ziyaret edip duasını aldığınız e, üstadımızı e, hakka uğurluyoruz bugün. E, ...duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Efendim tabii bu... ...böylesine büyük bir alimin... ...vefatı... ...sade beni değil... ...bütün e, milletimizi ve bütün... ...İslam alimini dilhun etmiştir. Her vesileyle... ...ifade ediliyor alimler... ...adeta dünyaya ışık saçan... E, ...diyelim ki... ...ışık kaynaklarıdır. Muhterem hocamız... E, ...o isimlerden biriydi. Evet... Biz gençlik yıllarımızda ilk defa Tahir hocamızın ismini duyardık. Bir süre geçtikten sonra Tahir hocamızı bize daha çok İsmet Paşa tanıttı. İsmet Paşa bütün konuşmalarında Konya müftüsü, Konya müftüsü diye tarihlerde bulunurdu. O vakit bizlerde ki tamam Tahir hoca demek ki bu Tahir hocaymış. Ondan sonra tabii çok yakınlığımız oldu. Aynı siyasi partide birlikte bulunduk ve en önemlisi de birlikte tutuk evinde kaldık. Ben her vesileyle şunu söylüyorum yani insanları tanımak için insanlar umumiyette şöyle bir benzetme yaparlar derler ki ya birlikte yola gideceksin ya alışveriş edeceksin. Ben ilaveten diyorum ki Allah vermesin bir de birlikte hapishaneye gideceksin. Tabii biz uzun süre orada kaldık. Tabii bizim için e, Tahir Hoca gibi, Lütfi Doğan Hoca gibi iki büyük alimin oluşu adeta bize bu tutukluk halimizi unutturdu. Aşağı yukarı 8 saat, 10 saat böyle uyku vesaire gibi şeyin dışında tamamen ilmi e, ve İslami e, bir hava içerisinde ben en azından on buçuk ay kaldım. On buçuk ay kaldık. Dolayısıyla Tahir hocamızı orada da yakından tanıdık. Sohbetleri vardı. Ve en enteresanı da özellikle Farsça gerek Hafız'dan gerek Şehzadi'den Mevlana'dan beyitler okur. Ve onların Türkçesini söyler. Ancak yazdırdıktan sonra ezberlememizi çünkü bir ertesi gün ezberlenenleri bir imtihan ederdi. Bu işte de en başarılı olan aramızda Yasin Hatiboğlu kardeşimdi. Yasin Hatiboğlu tam yerini getirerek böyle söyleyince rahmet hocamız bir Allah çekerdi, fekalade duygulanırdı. Dolayısıyla ondan sonra da tabi sık sık ziyaretine gelip duasını alma gibi bir bahtiyarlığımız oldu. Gerçek anlamda bir alimdi. Bir hadis-i şerifte hep öyle söylerler. Tabii mealini tam ilmim olmadığı için söylemem de. Ancak bütün insanlar hüsrandadır buyuruluyor. Alimler müstesna. Bütün alimler hüsrandadır. Amiller müstesna. Muhterem Rahmetli hocamız ilmiyle amil olan, onunla amel eden bir mübarek kişiydi. Dolayısıyla üzüntümüz bu yönüyle de fevkalade önemlidir. Ben Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. E, tabii bizim için diğer bir üzüntü vesilesi Arda arda iki sevdiğimiz evet. ikisinin de hoca sıfatı var. Erbakan Hoca'nın ardından Tahir Büyükkörükçü Hocamızı da kaybetmiş olmanın da büyük üzüntüsünü duyuyoruz. Efendim size ve sizin şahsınızda da Saadet Partisi'ne biz tekrar başsağlıklı diliyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür Sevgili izleyicilerimiz Recai Kutan Bey'in de ifade ettiği gibi... Hadis-i Şerif'te Müslümanlar e, tamamen helak olmuşlardır ancak alimler müstesna. Alimler de helak olmuşlardır. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olmuşlardır. İlmiyle ihlaslı bir şekilde amel edenler müstesna buyruluyor. İşte bugün burada cenazesine şahitlik ettiğimiz yüz binlerce insanın e, hayrına ve Allah'a ve Resulüne olan aşkına, sevgisine şahitlik ettiği Tahir Hocamız, ihlasıyla, ilmiyle amel eden bir alimdi, bir amildi kendisi. Tahir Hocamızın e, kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Kabrinde, evet yol üstünde yüz binlerce insan var ama kabrinde oluşturulan e, 500-600 metrekarelik bir alandaki insan, e, oluşturulan e, koruma dışında bunun dışında binlerce insan şu an e, kabristana gelmiş durumda. Henüz cenaze buraya e, ulaşmadı. E, efendim e... Yalnız buraya tabi cenaze ulaşmadan önce ulaşan isimler var. Bunlardan bir tanesi de e, Recep Konuk Bey. E, Recep Konuk Bey efendim e, sizin ve sizin şahsınız da, tüm İslam aleminin tekrar başı sağ olsun. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, Büyük İslam alimi Tahir Hocamızı Hakk'a uğurlamak e, Konya'ya gerçekten ağır geliyor. Evet bugün e, Konya e, manevi büyüğünü kaybetti. Öncelikle e, ailesine, Konya'mıza, bütün İslam alemine başsağlığı diliyorum. Muhterem hocamız ilim adamıydı, irfan sahibiydi. Hocaların hocasıydı. Ondan çok şey öğrendik. Özellikle kanalınız vasıtasıyla ondan dünya çok şey öğrendi. Kavri cennet olsun. O doğarken eminim herkes tebessüm etti. Etrafındakiler ağladı. Güldü. O ağlıyordu. Bugün onu kaybettik. Hepimiz ağlıyoruz. Ama eminim o gülüyor. İnşallah Rabbim onunla birlikte hepimizi tüm Müslümanları cennetinde kavuşturur, buluşturur. Acımız büyük. Ee, i̇nşallah onu hep Rahmetle, şükranla, minnetle yad edeceğimizi burada ifade ediyorum. Herkese baş diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Sevgili izleyicilerimiz... E Devlet erkanından da üst düzeyde katılımın gerçekleştiği Tahir hocamızın cenaze töreninde birazdan devlet erkanının da burada olacağını ümit ediyoruz. Ve kendilerinin de duygu ve düşüncelerini size aktarmaya çalışacağız. Fakat şunu ifade etmekte yarar görüyorum. Burada oluşturulan bu güvenlik kordonunu halkımız zorluyor. Pek tabii olarak Tahir hocalarının daha yakınında bulunmak istiyorlar. Bu isteği engellemek de güvenlik güçleri şu an ciddi bir görev yapıyorlar. Kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. KON TV ekranlarından Recep Konuk Bey'in de ifade ettiği gibi tüm dünyaya yayılan Tahir Hocamızın sesi tüm dünyada dünyanın dört bir köşesinde yankı buldu ve o yankı dolayısıyla bugün Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden bu cenaze törenine katılım var. Şunu ifade etmek gerekiyor ki yine Mekke'den, Medine'den, İstanbul'dan ve Bursa'dan Emir Sultan'dan buna benzer farklı. Yerlerden e, topraklar getirildi Tahir hocamızın e, kabrine bu topraklar da atılacak onu sevenler e, onu sağlığında hayatında onun feyzinden bereketinden sohbetlerinden istifade edenler e, son yolculuğuna uğurlarken de yalnız bırakmadılar bırakmıyorlar e, ve yanlarında gelirlerken herkes kendi bulunduğu mekandaki e, mübarek e, alim ve fazıl abid insanları efendim topraklarını getirerek buraya katkı sağladılar. Efendim Ömer Faruk Bey, Elviranlı Bey burada. Ömer Faruk Bey, tekrar sizin şahsınızda yine başsağlığı diliyoruz. Siz de Konya'da Tahir Hocamızın yakınında bulunan büyüklere sahip ve kendiniz de yine yakınında bulunan isimlerden bir tanesisiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Tabii Az önce Diyanet Başkanımızın da buyurdukları gibi bugün bizim için mutlu bir gün. Çünkü Cenab-ı Hakk'a vuslat etti hocamız. Mümin olarak yaşadı. Bizlere her şeyi öğrenmemize sebep oldu bizlerin. Bizlerin hayatında, Konya'nın hayatında, ülkemiz hayatında, manevi mimarımız, bize her şeyi öğreten hocamızdı. Böyle mürşitler şimdi gelmiyor artık. Ama Cenab-ı Hak inşallah sayılarını artırsın. Çok müteessiriz ama o anlamda da çok mutluyuz. Çünkü böyle bir alemin ölümü. Alemin ölümüdür buyuruyor Resulullah Efendimiz. Fakat bir yerde çok mutluyuz, gururluyuz. Konya olarak da mutluyuz. Çünkü öyle bir ömür yaşadı ki hocamız. Gülerek gitti, biz ağlıyoruz. Öyle hani doğarken sen doğduğunda sen ağlıyordun. Ama etrafındakiler senin anne baban gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki sen öldüğünde insanlar ağlasın. Ama sen gülerek Rabbine git. Hocamız Rabbine gitti. Hepimiz mutluyuz. Cenab-ı Hak böyle insanları başımızdan eksik etmesin. Cenab-ı Hak rahmetle yarılasın bizleri de efendim. Çok teşekkür Onu ediyoruz. seviyorduk. Hocamızın tabirine müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Evliyaullah'ı seviyoruz. Seveni de seviyoruz derdi. Eyvallah. Aşk eri derdi Hazreti Pir için. Bir aşk eri aşk erine cenab Hakk'a göçtü. Evet. cenab Hak bize de böyle ömürler, böyle Hı. ölümler nasip Amin etsin. Amin. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür... Faruk Bey. Fem, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun Bey'in de birkaç cümleyle hemen e, e, duygularını almak istiyorum ben. E, aslında bizim bir fazla söz söylememiz gerekmiyor. Sözü cemaat söylüyor, Kabu cami söylüyor. Hakikaten Konya sokakları söylüyor. E, yani e, dün yüz binlerin kaldıracağını e, ifade ettik. Konya halkı sevenleri mahcup etmediler. Ben başka bir şey demiyorum. Kapı Camii'nin baş sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Efendim e, tabii ki e, Tahir hocamızın e, kabrinde onun defne esnasında bulunup bir avuç toprak e, atmak isteyen e, cemaat var. Ve bunun yanında Konya'nın bütün hafızları e, bütün mevlid hanları da seferber olmuş durumda. Şöyle ki e, Tahir hocamızın e, defne esnasında burada okunacak olan Kur'an-ı Kerim tilavetinde e, onlar da e, bulunmak istemişler ve Konya'nın hafızları mevlid hanları da burada ve Konya'nın bütün halkı buraya akın etmiş durumda. Verilen Mustafa tarafından ifade edilen 500 bin rakamını önümüzdeki günler emniyetle teyit edecektir ama yarım milyon insanın katıldığı bir cenaze töreninden bahsediyoruz ve ve Veysade Mustafa Kurucu hocaların, Mevlana Celaleddin Rumilerin, Bozkırlı Mustafa Efendilerin ve bunun yanında diğer birçok İslam aliminin Konya'da Doktor Mehmet Hulusi Baybal Beylerin cenaze örenlerinin ardından bugün Konya bambaşka bir cenaze törenine daha şahitlik ediyor. Vejdi Çınar Bey var efendim birkaç cümleyle hemen sizin de duygularınızı alayım. Allah rahmet eylesin. Ee, büyük e, İslam adına büyük dava adamıydı. Ee, babamın Hanefi Çınar'ın çok yakın arkadaşıydı. Çok enteresandır bir hafta arayla önce Erbakan hocamızı Allah rahmet eylesin. Arkasından e, Tahir hocamızı e, ebediyete e, uğurladık. Hakka yürüdüler. E, söylenecek e, bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. E, ve bütün Konya'nın da çok üzgün olduğunu, e, bugün gerçekten derin bir tesür içinde olduğunu e, hissediyorum. Ama e, Allah'ım inşallah onları cennet e, mekanıyla... Taçlandıracak diye düşünüyorum ee, Ailesine ve bütün Konya'ya Özellikle geçmişte de Bir hafta içerisinde Erbakan'ımızı kaybettik Saadet Partisi başta olmak üzere Bütün tüm Konya halkına Her iki cenaze içinde Başsağlığı diliyorum Çok Kon TV ailesine de başsağlığı ederim. İyi günler. Size sağ çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz Hazreti Mevlana'nın e, cenaze töreninde o dönemde şehirde bulunan Hristiyanlar ve Museviler e, diğer e, dinlere, İslam dışındaki diğer dinlere mensup insanlar da bulunurlar. Bazı Müslümanlar sizin bu cenazede ne işiniz var? E, siz niye buradasınız diye sorduklarında Mevlana sizin Mevlana'nız değildir. Mevlana ekmek gibidir, su gibidir, güneş gibi Mevlana sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de, Yahudiler için de ayrı bir değerdir. O bizim de Mevlana'mızdır diye cevap verirler. İşte bugün burada şahit olduğumuz bu cenaze töreni, e, Tahir Büyükkörükçü hocamız da e, sadece Müslümanların sadece Konyalıların Tahir hocası olmanın çok ötesine taşan bir anlamı ifade ediyor. O tüm Türkiye'nin Tahir hocasıydı. Tüm dünyanın Tahir hocasıydı. Tüm insanlığın Tahir hocasıydı. Ve bir alimin ölümü dünden bu yana sürekli ifade edildiği gibi alemin ölümü gibidir. Alem bugün şahit olduğu bu ölümle Tahir hocasının ölüşüne üzülmüyor. Tahir hocasının Sevgilisine Rabbine maşukuna kavuştuğunu o kürsüden kükreyerek bizim Allah'ımız var diyerek e, bağırdığı e, Allah'ına kavuştuğunu biliyor e, Konya cenaze törenine katılanlar kendilerine ağlıyorlar kendilerine üzülüyorlar. Evet efendim Abdullah Büyük hocamız burada hocam e, hoş geldiniz cenaze törenine. E, bu muhteşem kalabalık, 500 bin rakamından bahsedilen bu insan seri ne ifade ediyor hocam? Bu bir sevginin, bağlılığın, bir vefa örneğinin bir tezahürüdür. Bu da insanların gönülden gelen bir coşkudur. Bu insanın fiziksel dünyasını değil, gönül dünyasını, iş dünyasını ilgilendiren bir konudur. Rahmeti Tahir hocamız, Konya halkımızın gönlüne taht kurmuş. Sevgisiyle, hizmetiyle, aşkıyla, şefkile, şimdi o sevilen ve seven gönüller, aşk da şeyli hocalarını, hocamıza son görevlerini, kabristan bağlantılı görevlerini yapmak üzere buradalar. Evet. Ben de çok duygulandım, çok çok teşekkür ediyorum. Hocam böyle bir ölümü kim arzu etmez değil mi? Tabii, en güzel bir, yani itibar son demişlerdir inşallah. Bu son da güzel bir son. Hocam e, ben mi yanlış hatırlıyorum? Peygamber Efendimiz'in kişinin ardından e, Müslümanlığına şahit ettikleri ismin kurtuluşuna dair bir hadisi mi var? Konuda 40'tan ziyade 4 kişi şey yapılıyor. 4'e kadar indirilsin tabii. 4, 4 tane Müslüman bir kul, bir kulun üzerinde şahit yaparsa Yüce Allah, onların gereği velev ki 4 şahiti yanlış veya hata biliyorsa dahi onları affeder, bağışlar, evet. onları yalan çıkartmaz. Evet. Hocam çok teşekkür evet, ediyoruz Allah razı olsun çok sağ olun. Evet. Sevgili izleyicilerimiz efendim Abdullah Büyük hocamızın da ifade ettiği gibi sadece 4 kişiye kadar hadislerde indirilen ölümden sonraki Müslümanlığa şahitlik etmek işte burada 500 binle yarım milyon insanla ve ekranları başında evlerinde bu cenaze törenine katılamayıp dua eden burası için e, gönlü burada atan milyonlarla tezahür ediyor. İşte bu mekanda milyonlarca insan bu mekanda 500 bin rakamıyla ifade edilen ama e, dünya üzerinde dört bir tarafta dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla milyonlarca insan burada dahil Büyük Körükçü hocamızın tekrar ifade etmek gerekiyor. Allah aşkına peygamber aşkına Muhabbetullah'a ve muhabbet rasulullah'a Resulullah'a şahitlik ediyorlar. Evet eee Doğru Yol Partisi'nden Karata ilçe başkanı olarak birkaç cümle hemen. Evet, Konya'mızın e, önden gelen alimlerinden Tahir hocamızın e, cenazesinde şu andaki mahşeri görüyorsunuz. Bizlerin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı geride kalanlara da selamet diliyoruz. Allah rahmet etsin. Şu anda gördüğünüz gibi çok büyük bir mahşer. Allah bize de böyle hayırlı ölümler nasip etsin diyorum. Çok teşekkür Öyle ediyoruz. Söyleyeyim. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Kapu Camii'nden yola çıkan cemaatin Hacı ve İsa'de Mustafa Kurucu Hocamızın vefatında 1960 yılında tam da bu mekana, tam da buraya ulaşması ve defni. Yaklaşık iki buçuk üç saat sürmüştü. Öğle namazının ardından Kapı Camii'nden yola çıkan cemaat ikindi ezanıyla birlikte defni ancak gerçekleştirebilmişti. İşte bugün de burada e, oldukça e, saate ilerliyor. Saatler bir buçuğu gösteriyor. Tahir hocamızın damadı buradalar. Efendim e, sizin şahsınızda tüm ailenin bir kez daha başı sağ olsun. E, sizin için tabii büyük bir e, Çınar devrildi belki ama e, Allah'a kavuştu, o sevgilisine Muhterem kavuştu. Cemaat. Neler düşünüyorsunuz? Utterm Cemal, lütfen daha bu kadar, sakin ol. Bu kadar, bu kadar. Utterm Cemal, bizlere şey bir şey ama. Sakin evet. Elhamdülillah, çok şükür. Cenab-ı Hak, ecirinize aitmesin. Amin. Dostlardan razı olsun. Cenab-ı Hak, hakbetimize hayır getirsin inşallah. İnşallah. i̇nşallah çok Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Allah razı olsun. Evet e, cenaze buraya doğru ilerliyor. Tabii ki e, her geçen dakika buradaki izdihamın boyutları yükseliyor. Buradaki Değerli izdihamın evet Abdurrahman Büyükgörükçü hocamız şu an Babam daha çok sesleniyor geliyor. cemaate. Eldemek isteyen kardeşlerin birbirlerine sıkıntı etmeden ne olur? Beklesinler burada da izdiham etmeyin ki gönül huzuru ile rahatlıkla onu cennetine defnedelim inşallah hep beraber. Allah hepinizden razı olsun. Ne olur diyorum ben ne olur birbirimizi incitmeyelim. Yoksa sizden bir kardeşimizin incindiğini duyarsak biz çok üzülürüz. Allah hepinizden sonsuz razı olsun. İstirham ediyorum daha çok gerilerden geliyor babam. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Abdurrahman Büyükgörükçü hocamızın da ifade ettiği gibi cenaze henüz e, kabre ulaşmasına çok var. Kabristanda izdiham artmış olsa da e, tabii ki... E... Üçler Kabristanı'nın fiziki şartlarını göz önüne aldığınızda 500 bin gibi bir rakamın bu kabristanın içinde hangi boyutlara ulaşacağını sanıyorum Üçler Kabristanı'nı bilen izleyicilerimiz de tahmin edeceklerdir. Abdurrahman hocamızın ifade ettiği gibi Tahir hocamız asla böyle bir izdihamda bir tek kişinin bile incinmesini istemezdi. İşte cemaat de bunu dikkate alıyorlar. Evet, e, evet. Sayın Ahmet Davutoğlu Bey de şu an kabristan'a geldi. Ümit ediyorum birazdan arkadaşlarımız e, kendisine yayına almamızı sağlayacaklar. E, devlet erkanının da üst düzeyde ilgi gösterdiği bu cenaze töreninde Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra e, İçişleri Bakanımız da burada. Ve sevgili Mustafa'nın ifade ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer isimler de buradalar. E, Tahir hocamız bir dönem milletvekilliği de yapmış idi ve o dönemde siyasi anlamda da ciddi çileler çektiğini bir sefimiz biliyoruz ve yaklaşık bir hafta önce kaybettiğimiz, hakkı uğurladığımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız ve az önce yayınımızda konuk ettiğimiz Recai Kutan Beyler ve o ekiple birlikte 11 aylık bir ceza evi günleri var. Bu 11 aylık ceza evi günleri. 5 yıl boyunca devam eden yargılanmalardan Tahir hocamız beraat etmişti. O dönemden hem Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve onun temsil ettiği milli görüş düşüncesine sahip insanlar tarafından da siyaseten de ayrı bir sevgi beslendiğini belirtmek gerekiyor ama Tahir hocamız siyasetin çok ötesinde çok çok üstünde bir İslam alimi, bir İslam mütefekkiri bir İslam mutasavvı olarak Hakk'a yürüdü, sevgilisine Maşuk'una yürüdü, evet şu anda tekbirlerle ve salavatlarla kabristanın çevresindeki kalabalık gittikçe artıyor. Hocamız için kelime-i şehadetler salavatlar getiriliyor. Dünden bu yana okunan hatmi şerifler okunan salavat-ı şerifeler tevhidler, tahmitler e, hocamızdan önce hocamızın e, bedeninin hakka ulaşmasından önce e, onun için hak katına ulaştığını düşünüyoruz ve az önce Kapı Camii'ndeki konuşması esnasında Abdurrahman Büyükkörükçü hocamızın da ifade ettiği gibi hocamız dudaklarım ayak izinde yanaklarım e, ayağını Altında diyordu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem için işte peygamber aşkıyla sevdiğine peygamberine kavuşan Tahir hocamızın cenaze törenine şu an şahitlik ediyorsunuz efendim. Üçler da Konya dışındaki izleyicilerimiz için hemen bir kez daha hatırlatmak isterim. Hocamızın e, cenaze namazının kılındığı Kapı Camii ve şu an itibariyle e, kabristanın e, bulunduğu, kabrin bulunduğu nokta arasındaki mesafe yaklaşık bir e, kilometrelik bir mesafe e, ve namazın e, üzerinden bir saat on beş dakika geçmiş olmasına rağmen halen e, buraya ulaşmadığını e, ifade edelim ve henüz e, uzak bir meza, mesafede, henüz buraya yakın bir mesafeye dahi gelemedi hocamızın cenazesi. Dün e, yapılan programlar arasında hocamızın Cenazesinin araçla getirilmesi de vardı ama e, tabii ki 500 binlik bir kalabalığın ortasına bir aracın girmesi de mümkün olmadı. Aynı zamanda e, bu kadar e, sevgi bu sevgi seli hocamızın araçla buraya gelmesine de e, gönül olarak rıza göstermedi ve hocamız omuzlarda e, taşınıyor sevgili izleyicilerimiz. Tahir Büyük Görüşçü Hocamız 86 yıllık ömrünü e, Allah'a hizmetle, Allah'ın aşkıyla ve peygamberin sevgisiyle doldurmuştu. Onun hayatındaki izdüşümleri e, televizyonumuz ekranından dün ve bugün e, yine sizlerle paylaşan onun sevgili yakınları, dostları, tanıdıkları var. E, Tahir Hocamızın hayatında e, müthiş bir e, sevda var. E, bu sevda onun Allah'a kavuşma sevdası ve işte bu sevda uğruna Tahir hocamız onlarca yıl Çile çekti. İmam Hatip e, Lisesi'nde öğretmenlikten vaizliğe, imamlıktan e, müftülüğe varıncaya kadar çok çeşitli, çok farklı görevlerde bulundu. E, ve bu görevleri esnasında da hiçbir zaman muhabbetinden bir şey kaybetmeden, Allah'a hizmet aşkından hiçbir şey kaybetmeden hizmete devam etti. E, son hastalandığı sürece kadar bu hizmetine bir fiil devam etti. E, Lakin hastalandığı süreçte ve şimdi vefatından sonra da yine onun sohbetleri, onun vaazları KON e, TV ekranları vasıtasıyla hizmet etmeye devam edecek. Yine kendisinin ifade ettiği gibi bu vaazlar gök kubbede inlediği müddetçe hocamız ölmeyecek. Hocamız ölmedi bugün burada sadece biz sevgiliye kavuşma törenine şahitlik ediyoruz. Hazreti Mevlana'nın ölüm gününe ölüm gecesine Şebi Aruz yani düğün gecesi adını verdiği gibi bugün evet tam da içinde bulunduğumuz 6 Mart günü. Tahir büyük Büyükgörükçü hocamız için Şebi Arus'tur Düğün gecesidir O sevgilisine kavuşmuştur efendim ee, Halil Ürün Bey yanımızda ee, Çok yakinen tanıştığınızı e, Ve muhabbetinizi biliyoruz biz ee, Tahir hocamızı kaybetmek e, Sizin için e, Nasıl bir anlam ifade ettiği Soru sormak bile bugün burada zor Tabi bir büyük ilim adamının Hakka yürüyüşü Çok anlamlı ben biraz yürüyerek geldim Kapı Camii'nden buraya kadar adeta Konya yekvecüt olmuş sadece Konya değil Türkiye'nin dört bir yanından dünyanın belki birçok yerinden gelen sevenleri hak rızası için tabi bir araya gelmişler. Ben hocamızı tanıdığım günden beri onu hep örnek göstermiştim gençlere. Keşke gençlerimiz 20 yaşlarındaki gençlerimiz onun 60 küsür yaşlarındaki heyecanına aşkına sevdasına sahip olsalar çok şükür ki bu bugün gördüğümüz gençlerimizin bu durumu adete onu müjdeliyor yani o hayatını İslam'ı müdafayla geçirdi ömrünü 80 küsür yıla yakın ömrünü hep 86 yaşındaki bu güzel insan hep örnek oldu, hep önder oldu hayatında. Konteve ile alakalı olarak da benim bir kısa menkıbem var. Konteve izleyicileri ve Konteve çalışanları bahtiyar olsunlar. Onlar çok büyük bir görev ifa ettiler. Malumunuz Konteve başkanlığım döneminde ben kurmuştum iki tane hayalim vardı birisi Mekke'den canlı olarak ezanı Konyalı hemşehrilerime ve izleyebilen herkesi izlettirmek. İkinci hayalim de hocamızın cuma vaazlarını evlerimize taşımak o gün itibaren çekilen çekimler KON TV'nin çektiği yüze yakın çekim bugün hocamızın vaazlarını evlerimize taşıyor ve onun tebliğini onun mesajını cumalara gelemeyen camiye gelemeyen insanlara kadınlarımıza iletiyor hatta pek çok Konya dışından Türkiye'nin hatta dünyanın pek çok yerinden insanlar onu o heyecanıyla izliyorlar. Son 10 yılında malum yatağa bağlıydı. Öyle olduğu halde insanlar onu o ruh yapısıyla, o hayat neşesiyle, o iman neşesiyle, coşkusuyla tanır oldular. Bu bakımdan hani çok güzel bir söz vardır. O sözü şu anda tam yeri. Onlar hayatlarında kırlarındaki kılıç gibidirler. Vefatlarından sonra kırlarından çekilmiş kılıça dönüşürler. Bize yol göstericiliğiyle, inancımızı tarifiyle, inancımızı takdimiyle, inancımızı hayata hakim kılmak yönündeki o heyecan ile hep örnek oldu. Hayatında örnek oldu, sağlığında örnek oldu, vefatından sonra bu örneklik adeta doruk seviyeye ulaşacak. Ben bu münasebetle KON TV çalışanlarına, onun o vaazlarını böyle muntazam bir şekilde her hafta bize ileten KON TV çalışanlarına, başta KON TV'nin yöneticilerine çok teşekkür ediyorum ve çok mutluyum, bahtiyarım. Üzüntüm onu kaybetmenin üzüntüsüdür. Ama inşallah onun izinde yürüyenler onunla birlikte olacaklar. Biz onu çok seviyoruz. İnşallah eteğinde bize de bir tutacak yer bırakır. Umarım sevenleri çok üzülmezler. Üzülmesinler. Çünkü çok güzel bir insan onların önünde yürüdü. Ben bütün Konya hem Konyalı hemşehrilerime, sevenlerine dünyanın dört bir yanında üzer, üzerin üzerlerinde hakkı olan hocamıza dolayısıyla bas diliyorum ve hep herkese hayırlı uzun ömür diliyorum geride kalanlara özellikle Abdurrahman Hocamın bu çok güzel konuşmaları geride e, kalan en büyük mirası. Ona buradan taziye dileklerimi ifade ediyorum. Cenab-ı Hak hepimize sabır versin. Konya birlik olmuştur. Türkiye birlik olmuştur. Ne mutlu ona, ne mutlu onun yolunda yürüyenlere. Çok teşekkürler. Ben de size hayır, teşekkür ederim. Sağ ol. Saadet Bahsi il, il yöneticileri de efendim burada. Ali Veneri Bey burada. Hoş geldiniz efendim. Ee, sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Cümleyi. Allah razı olsun. Öncelikle... Hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine onu görseler de görmeseler de onun düşüncelerinden, inancından istifa eden herkese vassal ve temenni ediyorum. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Tabi hocamızın ayrı bir yeri vardı bizim yanımızda bizimle beraber daha doğrusu bizim onun yanında ümit ederiz ki Ayrı bir ıı, tarafı oldu. Ee, hocamızın tabii son bir hafta içinde Erbakan hocamızı kaybettik. Hemen peşinden büyük Büyükgörükçü hocamızı kaybettik. Bu hepimizi biraz katmerli bir üzüntüye sevk etmiş oldu. Ben tabii kendisini ilk defa yakın olarak 1977 yılında meclise biz beraber girmiştik. 1980 ihtilaline kadar da birlikte Mecliste bulunduk. Mecliste her zaman takdir toplayan, saygı toplayan, tavrıyla, oturuş, kalkışıyla bile insanlar üzerinde hep güzel bir etki bırakan bir insandı. İlimine herkes hürmet ederdi. Fakat tabii ondan sonra o zaman için biraz üzüntülü ama bizim için de ayrı bir onu yakından tanıma vesilesi olan bir 11 aya yakın bir hapis dönemi oldu. Hakikaten onunla beraber böyle yakın başka yapacak bir iş yokken on bir aya yakın bir süre beraber olmak onu daha yakından tanıma onun dikkatini hassasiyetini kalbindeki sevgiyi aşka dönüşen sevgiyi tanımak öğrenmek fırsatını bize verdi. O da ayrı bir nimetti bizim için. Onun arkasından tabii kendisiyle her zaman geldiğimizde ziyaret etmeye çalıştık ama birkaç kere hacda, umrede buluştuk. Oradaki hali daha da başkaydı. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde bulunurken edeben ona pek yakın durmazdı. Yani o enteresandır. Herkes Peygamber Efendimiz'e biraz daha yakın olabilmek, biraz daha onun kabrini yakından görmek, onun feyzinden istifade etmek isterken Tahir Büyükgörü, Hoca, Büyükgörü Hocamız hep edebi gözetir. Biraz daha kenarda bulunmayı, sofra açmayı tercih ederdi. Çok büyük bir kayıp oldu. Ama şuna inanıyorum. Büyük alimler, büyük insanlar hayatlarındayken elbette birçok insan yetiştirirler. Onlardan istifade eden insanlar olur. Ama ne hikmetse onlar aramızdan ayrıldıktan, bu dünyayı terk ettikten sonra... Etkileri daha fazla olur gibi geliyor. Evet. Ee, bunu hiç unutmamak lazım çünkü yaşantı hayattayken fiziken bazı konularda onlar onunla hem hal olamayan, ona yakın olamayan bir bakıma kendisine göre rakip gören insanlar e, gönüllerinden geçmese bile dilleriyle onu bazen üzecek ifadeler kullanabiliyorlar. Ama o bir dünyadan ayrılınca cismaniyet kalkıyor. Sadece ruhaniyet kalıyor, ilmi kalıyor. E bu sefer onu dinleyenler, onun o nasihatlerini tekrar bir defa daha e, müşahede edenler kalplerinde sevgiden başka da bir şey göremiyorlar. Evet. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Elbette çocukları üzgündür Abdurrahman Bey kardeşimiz, diğer yakınları, sevenleri üzgündür, Konyalılar üzgündür ama Konya'nın dışında da onu seven, onu hep hayırla iade edecek olan milyonlarca insan var. Evet. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun İnşallah. Hani kısada bir zaman olsa yanında bulunduğumuz için bize aynı zamanda şefaatçi olsun İnşallah, İnşallah. çok teşekkür ederiz. Ederim. Konya İl Başkanı Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Şen Bey yanımızda yine. Mehmet Bey evet. siz de hocamızla yakından tanışıyordunuz. Dava arkadaşlığınız vardı. Neler istediyorsunuz neler evet. düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Muhterem hocamız bizi Ender yetiş şekilde yetiştiren Ender hocalarımızdan bir tanesiydi. Muhterem hocamızın eğitimini hep aldık biz. 1965 yıllardan itibaren Konyalı hemşehrilerimizi hatırlarlar. Tüm camilerimize Konya'da kablo çekilerek tüm Konya'nın eğitiminin üzerine almıştı hocam. Bizler de kah kapı camiinden, kah hocamızın özel meclislerinden, halkalarından, kah camilerden hep eğitimlerini aldık. Hocamıza rahmet diliyoruz. Konya'mızın güzel insanlarına, Türkiye'mizin güzel insanlarına, dünya Müslümanlarına sağlığı diliyoruz. Tabii onlar mekan değiştiriyorlar. Onlar sağlar ve yaşıyorlar. Biz buna inanıyoruz. Sizlerin de yıllardır devam ettirdiğiniz bir eğitim zinciri var. KON TV ekranlarından tüm dünya hocamızın sohbetlerini, vaazlarını dinliyor. Aslında onlar ölmediler. Sizler de bu çalışmanıza öldürmemiş olduğunuz bu konuda bir manada. Sözlerimiz yanlış anlaşılmaz. Ve bu devam edecek. Onlar ölmediler. Onların eğitimleri devam edecek. Çünkü onlar... Gerçek ilahi aşkı tanıtıyorlar insanlığa, Müslümanlığı tanıtıyorlar, insanlığı tanıtıyorlar. Bilhassa bizim kuşağın yetişmesinde hocamızın büyük emekleri vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz faaliyet zincirinde de hocamız bizi hep oralara itekledi. Kendisine hep niyazlarda bulunacağız, rahmetler diliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın katında inanıyoruz ki onlar cennetlikler ve şehitlerle beraber, peygamberlerle beraber haşırlıyorlar. Tabii bir garip tecelli bugünlerde güzel insanlar Arka arkaya vefat ediyorlar. Bundan hikmetinden sual olmaz. Bu güzel insanların yerine güzel insanlara Cenab-ı Hak bizlere lütfesin diye dua ediyoruz. Konyalı olarak biz onlardan güzel şahitlikler yapıyoruz. Cenab-ı Hak şahitliklerimizi kabul etsin diye dua ediyoruz. Tekrar tüm camiamıza bas sağladırıyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, konuklarımızın da ifade ettiği gibi Allah dostları hayatlarında kılıçlarındaki ki kın gibidir. Onların vefatından sonra kın sıyrılır ve geriye sadece kılıç kalır. Hiçbir zaman Allah dostlarının, Evliyaullah'ın Öldükten sonra tasarrufatının bittiğine inanmayız biz Müslümanlar. Onların ölümlerinden sonra da cismani bedenlerinden sıyrıldıktan sonra bu dünyada bedenle kayıtlı kalmaktan kurtulup ruhlarıyla artık kayıtsız şartsız tasarrufata sahip olduklarını biliriz. İşte bunun için Tahir Örükçü hocamız bugünden itibaren gerek vaazları sohbetleriyle gerek... お oh. Allah sevgisi, peygamber sevgisiyle yine tasarrufatına devam edecektir. Ve bugün burada yaşanan e, bu izdiham e, ona olan sevginin bir tezahürüdür. Ona olan sevgi onun vefatından sonra da devam edecektir. Ve e, o sevgi, o e, aşk, o muhabbet Tahir Hoca'yı milyonların gönlünden asla ama asla silemeyecektir. Ben e, arkadaşlarımdan şunu merak ediyorum. Acaba ulaşma imkanı henüz olmadı Tahir Hoca'mızın. E, henüz yol Yolda bekliyoruz. Buradaki kalabalık gittikçe artıyor. Balıkçılar otelin önünde olduğunu arkadaşlarımız şu an ifade ediyorlar. Bana ulaşan bilgi bu şekilde. Dolayısıyla... E, yarılandığını söyleyebiliriz yolun. Sanıyorum geriye kalan e, yarısı içinde yine e, uzun bir zaman burada beklememiz gerekecek. Tabii ki e, insanlar Tahir hocalarına artık bedeni olarak son görevlerini yapmak istiyorlar. E, arkamda görmüş olduğunuz bu kalabalıkta e, bu vatandaş topluluğu da son görevlerini yerine getirmek için burada toplanmış durumdalar. Lakin e, Allah dostlarına Tahir hocamız gibi büyük alimlere karşı e, son on görev hiçbir zaman bitmeyecektir. Zira onlar hayatları boyunca ilahi kelimetullah için çalıştılar. Hakkın adının, peygamberin sevgisinin her zaman daha yüksekte tutulabilmesi için çalıştılar. İşte bu bağlamda onlara yapılacak bu bedeni son görevden sonra onların manevi ışığının izinde yürümek, onların ayak izlerini takip etmek ve onların bazı nasihatlerinin, sohbetlerinin etkisiyle onların söyledikleri, onların bize gösterdikleri, çizdikleri yolu e, görerek yaşamak, onlara yapacağımız ömrümüzün bu sonuna kadar her bir ferdin, her bir vatandaşın ömrünün sonuna kadar yapacağı son görevdir. Buradaki bu yapılan son görev tabiri burada bedeni bir son görev olarak algılanmalıdır. Tahir hocamız bundan sonra ruhuyla bizimle birlikte yaşayacaktır ve sürekli olarak tekrarladığı vaaz nasihatleri de bize doğru yolu Allah'ın yolunu göstermeye devam edecektir. Ona karşı olan görevimiz hiçbir zaman sona ermeyecektir. Ta ki son nefesimizi verene kadar. Evet. Üçler mezarlığını Konya dışından bizleri izleyen izleyicilerimiz için tarif etmeye çalışıyor idik. Hazreti Mevlana'nın yani Konya'nın merkezi diyebileceğimiz türbenin Hazreti Mevlana türbesinin hemen yanında başlayan ve oldukça büyük bir alanı kaplayan Üçler mezarlığında defnedilmiş bulunan büyük Alimler ve veliler var ee, Burası Hazreti Mevlana'nın e, Kabri Şerifi'nin Gölgesinde bir yer Hemen Hazreti Mevlana ile Üçler Mezarlığı e, Yan yana Hazreti Mevlana'nın Kabri Şerifi ile Üçler Mezarlığı yan yana Burada e, Tahir Hocamızın Defnedileceği yerin hemen 10 e, metre bu tarafında e, Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hocamız var Yine 1960 yılında Kaybetmiş olduğumuz Allah dostlarından Evliyaullah'tan bir tanesi Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hocamız var ee, yine Üçler Mezarlığı'nın girişinde e, kabristana da ismini veren üçler var. E, tasavvufta üçler, yediler, kırklar olarak bilinen üçler olduğuna inanılıyor bu kabristanda yatanların. Onların hemen arka tarafında e, Hazreti Mevlana'yı, Hazreti Pir'i, Öldükten sonra da vefatlarından sonra da onun gölgesinden ayrılmak istemeyen Mevlevi dedeleri var. Mevlevi dedeleri şöyle ki Mevlevilikte şeyhten sonra posta geçen her şey dede olur ve posta oturan her şey için dede tabiri kullanılır. Burada farklı şehirlerde ve Konya'da Mevlevi dedelerde, Asitanelerinde şeyhe oturmuş, şeyhlik makamına yükselmiş dedeler var. Yine Üçler Kabristanı'nda metfun bulunan. Bunun yanında yine son Mevlevi Şarihi Şefikcan'ın e, kabri Üçler Kabristanı'nda. Şefikcan da e, yakın bir zamanda kaybettiğimiz bir Allah da olarak Üçler Kabristanı'nda Hazreti Mevlana'nın yakınında metfun. E, ve bunun yanında efendim e, 49 yıllık... E, Kapu Camii imamlığı bulunan bugün Tahir hocamızın da vaazlarını verdiği ve e... Kabe'deki, Kabe'nin Mekke'deki Kabe'nin Allah'ın evinin bir şubesidir kabul ettiği Kapı Camii'nde 49 yıl imamlık yapmış olan Hacı Haydar Efendi Üçler Kabristanı'nda metfun Hacı Haydar Efendi'nin e, Kur'an tilaveti dillere destandır şöyle ki Hacı Haydar Efendi'nin e, sesi e, çok müsait olmamasına rağmen Allah kelamı olan Kur'an'ı Öyle okurdu ki Allah'la konuştuğunu Arapça bilen herkes kabul ederdi. Onun Allah'la konuşurcasına Kur'an okuduğunu biliyoruz biz bugün. 49 yıllık Kapı Cami imamlığı yapan Haydar Efendi, Hacı Haydar Efendi yine bu kabristanda metfun. Bunun yanında... Konya'da bir dönem e, tüm Türkiye'de Kur'an okumanın e, gerçekten zor olduğu yıllarda bir hafız fabrikası e, tabiriyle ifade edilen hafız yetiştirme fabrikası gibi işlev gören e, Bulgur Tekke'de e, Çimili Hakkı Efendi, hafız yetiştiren Çimili Hakkı Efendi ve onun ailesi de bu kabristanda metfun. Burada yine Hacı Veysade Mustafa Kurucu hocamızı andık. Hemen yanında onun babası Hacı Veys Efendi'yi de anmak durumundayız. Şimdi Balıkçılar otelin önünden devam eden cenaze Mevlana'nın önüne geldi. Yani yaklaşık 30 metrelik mesafe bu esnada alınmış oldu. Bu esnada alınmış oldu. Oradan devam eden yolda e, Kabristana, Üçler Kabristanı'na girilecek olan kapının hemen sol tarafında Hacı Veys Efendi Hacı Veys Efendi e, Camii var. Burada uzun yıllar görev yapan Hacı Veys hocamızın e, babası Hacı Veys Efendi de burada metfun. Yine Üçler Kabristanı'nı tanıtmayı anlatmaya devam edeceğiz. E, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükel Bey var. E, efendim şahsınızda bir kez daha tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Siz de Tahir Hocamla yakından tanışıyordunuz, görüşüyordunuz, muhabbetinizi biliyoruz. Elhamdülillah biz hocamızı hiç ömür boyu unutmayacağız. Kendisi fakire adaşım diye hitap ederdi. Elhamdülillah Allah'a şükür olsun çok güzel hizmet etme fırsatı verdi Cenab-ı Hak. İsteman Emine Hizmeti, Konya Büyük Hizmeti çocukluğumuzdan beri onun hep bazıları ile dualarıyla büyüdük. Hep yakınında olduk. Büyük mutluluktu böyle bir Allah dostunu, Allah'ın evliyasını tanımak, ona hizmet etmek her, her insan nasip olmaz. Hocamız sadece ilminin dışında hem sanayiciliği olan onların yönlendirmesinde, sanayiciliği olan sohbetlerinde de sanayiye de büyük ışık tutmuştu. Onlara hep teşvik etmişti. Cenab-ı Hak'a. Cenab-ı Hak'tan kendene rahmet diliyoruz. Kabe cennet olsun inşallah. Konya büyük bir dua kapısını, bir Allah dostunu kaybetti. Ama geride kalan güzel nesinler bıraktı. Çok güzel insanlar bıraktı. Bundan başta örneği çok değerli haftamın büyük, büyük hocamız. İnşallah o da büyük hocamız gibi o yolda ilerler. Yine Konya ışık olmaya devam eder. Çok güzel bir aile, güçlü bir aile. Hocamızın her türlü hizmetine sonsuz ona Teşekkür ediyoruz. Kabir cennet olsun diyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak Hazretleri cennette cemaliyle, Peygamber sallallahu aleyhi şereflendirsin. Konya çok büyüğünü kaybetti. Ama inşallah Allah hem ülkemizin hem İslam aleminin paşa sağ olsun. Kalanlara sabırlar ve uzun versin. Onun gibi güzel güzel insanların yetişmesine Cenab-ı Hak çok büyük fırsatlar inşallah lütfeylesin. Çünkü biz ancak Allah'a aidiz. Ondan geldik ona döneceğiz. Onun yolda seviyoruz, onunla olanlara seviyoruz. O bizlere büyük mutluluk ki ben özellikle burada da gerçekten sabah, dünden beri başlayan, özellikle Yürek'ten Kon TV'ye ve bütün çalışanlarına, öğreticilerle beraber birlikte hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Konya bu fırsatı verdikleri için böyle bir önemli günü bir büyüğümüzü kaybederken bu acıyı bütün dünya dünyayla paylaştıkları için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Konya'mızın. Ve İslam Hanımın başı sağ olsun. Allah hepsini cennette buluştursun. Çok teşekkür, teşekkür ederim efendim. Ediyorum. Çok sağ olun. Efendim Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Gilbey de hocamızın ada şimdi ifadı hitap ettiği Tahir Bey'de konumuz oldu. Tabi hocamızla ilgili bütün görüşler, hocamızla ilgili bütün duygular, onun bizim adımıza bu dünyadan büyük bir kayıp olduğu, onun duasının artık üzerimizden eksildiği hususunda birleşiyor. Ama onun ötesinde hocamızın e, ölümüyle ilgili kimsenin hiçbir e, üzüntüsü yok. Zira onun e, yıllardır sevgilisine kavuşmak için dua ettiğini biz biliyoruz. O e, maşukuna kavuşmak için yıllardır dua ediyordu. Ve işte dün o gündü, bugün o gündür o sevgilisine maşukuna yürüdü. Biz de e, geride kalanlar olarak hocamıza karşı bedeni olarak burada son görevimizi e, ifa ettik sonra hocamızın izinde yürüyüp onun gibi hakkı, Rabbimizi yüce Allah'ı kendimize maşuk edinebilir miyiz? Bunun hesabı içerisinde olmalıyız ve ben inanıyorum ki burada toplanan bu yüz binler, yarım milyon insan bu hesabın içinde olacak. Tahir hocalarına, Tahir hocalarının kendisine maşuk, sevgili olarak seçtiği Allah Resulüne ve yüce Rabbimize kavuşurken yine biz de vefat ettiğimiz gün Tahir hocamıza ve onun vesilesiyle onun ile diğer büyüklere Allah Resulüne ve Cemalullah'a kavuşabilir miyiz? Azmi duası gayreti içinde olacaktır bu yüzbinler. Efendim Üçler Kabristanı'ndan bahsediyorduk. Üçler Kabristanı Konya'nın tarihinde önemli bir yere sahip. Kabristan içerisinde 1900'lü yıllardan öncesine ait kabirlerin olduğunda ifade etmekte fayda var. Hacı Veysade Mustafa Kurucu hocamızın aile fertlerinin neredeyse tamamı bu kabristanda metfun. Babası ve evlatları, hanımı, torunları dahil olmak üzere. Yine Hacı Veysade hocamızın kabrinin hemen yan tarafında yine Hacı Veysade hocamızın talebesi olan... Ve Konya'da, Konya hafızlarında, Konya mevlitanlarında büyük emekleri bulunan Ahmet Kirtiş hocamızın metfun bulunduğunu biliyoruz biz. Türkiye'deki Türk musikisindeki 119 makamın tamamına hakim olan son isimlerden birisi olan Ahmet Kirtiş hocamızın da burada metfun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla üçler kabristanı birçok Allah dostunu, veliyi, evliyaullahı barında barındıran bir kabristan. İşte burası bugün bir Allah dostunu daha barın alıyor. Bir Allah dostu daha tertemiz, ismiyle müsemma olarak tertemiz yaşadığı bir ömür, tertemiz yaşadığı bir hayattan sonra tertemiz bir, Ölümle, tertemiz bir ölümle Rabbine kavuştu, Hakk'a yürüdü. İşte burada Üçler Kabristanı bugün bu kabristanda e, biz onun Hakk'a yürüyüşünde bağrına alacağı bu Üçler Kabristanı'nda Tahir Hocamızın e, bağrına e, alacağı bu kabristanda sizlere yayınımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi kabristana doğru ilerleyebilirsek eğer arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Evet, evet. Burada bir güvenlik kordonu olduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz ve hemen kabristana doğru geçiyorum ben. Evet bu güvenlik kordonu içerisine kimse alınmamaya çalışılıyor. Doktor Abdurrahman Büyük Görüşçü hocamız ve yanında bulunan diğer büyüklerimiz Tahir hocamızı bekliyorlar efendim. Burada Kabristan'da Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Bey, Recai Kutan Bey, Abdurrahman Büyükköy Hoca'mızın etrafında halelenmiş durumdalar. Ekranlarımızda da arkadaşlarımızın yansıttığını düşündüğüm bu tabloda hocalarımız, Tahir Hoca'mızın buraya gelişini bekliyorlar. Evet, değerli hafızlarımız yine Kabristan'ın başında hocamızın. E, kabre ulaşmasıyla birlikte, kabre ulaşmasıyla birlikte e, onu toprağa vermek, bir avuç toprağının e, hocalarının üzerinde bulunmasını sağlamak için çalışıyorlar efendim. Evet, burası e, gerçekten şu an e, manevi lahuti bir atmosfer. E, burada e, kabristanın başında bir Allah dostunun beklenişine şahit oluyoruz. O birazdan bedeniyle de ruhuyla Hakk'a kavuştu. Bedeniyle de aramızdan ayrılıp Hakk'a kavuşacak. Ee, i̇şte Tahir hocamızın kabrinin başındayız. Ee, burada e, manevi bir bekleyiş devam ediyor. Ee, Tahir hocamızın e, birazdan buraya ulaşacağını biz ümit ediyoruz. Mevlana civarına geçti. Aslanlı Kışla caddesi üzerinden e, buraya doğru devam eden. Bir kalabalık var ve Hacı Veys Camii ile şehitliğin hemen ortasındaki yoldan o kapıdan cenaze buraya ulaştırılacak. Allah dostu, büyük İslam alimi, büyük İslam mütefekkiri ve mutasavvı Tahir Büyükkörükçü hocamızın. Kabri Üçler Kabristanı'nda Hacı Veys Efendi Camii'nin yan girişinden sonraki yol üzerinde hemen sağ tarafta 150-200 metrelik bir yoldan sonra ulaşılabilen bir noktada. Konya'yı ziyaret eden e, ya da Konya'da yaşayan Üçler Kabristanını bilen e, halkımız e, tarif ettiğim noktayı e, yakinen bileceklerdir. E, hemen solumda yani soluma baktığım anda e, kabrinin üzerindeki ağacı görebiliyorum. Hacı Veysade Mustafa Kurucu hocamızın kabri var hemen solumda ve ben şu an Tahir Büyük Körükçü hocamızın e, gömüleceği yerdeyim, Kabrin başındayım efendim. Ee, burada e, hocamızı e, bekleyen e, büyüklerimiz var. Devlet Erkan'ı var. Abdurrahman Büyük Körükçe hocamız var. Hafızlarımız var. Ve Konya'da e, gerek sivil toplum kuruluşları gerek e, partiler anlamında bu manada burada bekleyen bir kalabalık var. E, şunu burada ifade etmem gerekiyor. E, KONTE ve e, olarak Dünden itibaren devam ettiğimiz özel yayında şu an kabristan'da e, ciddi anlamda e, zor şartlar altında belki ama severek canı gönülden çalışan bir ekip var. E, bu ekip efendim e, bir teşekkürü bir takdiri gerçekten hak ediyor. E, bütün ekip arkadaşlarımız da şu an yayının e, ulaşmasında gerek stüdyoda gerek dışarıda yapan tüm ekip arkadaşlarımıza ben buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. E, sevgili izleyicilerimiz yıllardır ekranlarından hocamızın vaazlarını takip ettiğiniz Kon TV'de bedeni olarak e, Tahir hocasına karşı Konya'nın manevi mivarı Tahir Büyük Kırıkçı hocamıza karşı son görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Evet, burada e, ifa ettiğimiz görev tam olarak budur. E, layıkıyla hocamıza karşı bedeni olarak son görevimizi yerine getirdikten sonra e, yine hocamızın sohbetlerini KONTV ekranlarından sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Hocamızın vefatı hiçbir şeyin sonu olmayacak. Hocamızın vef vefatı sadece bedeninin e, aramızda bulunmaması anlamına gelecek. Bunun dışında hocamızın vefatı... E, Hiçbir şeyin sonu olmayacak ve belki de az önce ifade ettiğimiz gibi Allah dostlarının... E Öldükten sonra kınlarından sıyrılan kılıçlar gibi olduğunu dikkate alırsak birçok hususunda başlangıcı olmuş olacak sevgili izleyicilerimiz. Bu manada hemen şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tahir Büyük Gölükçe hocamız tertemiz, tahir bir ömür sürdü. Ve bu tahir bir ömrün ardından tahir bir ölümle de Rabbine kavuştu, Hakka kavuştu ve tertemiz, tahir bir ömrü Tertemiz, tahir bir ölümü anlatan, hocamızı hayatını anlatan Sultanül Vaizin isimli belgeserimiz de bugün yine KON TV ekranlarında olacak hocamızın hayatını ayrıntısıyla buradan takip edebileceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Hemen yol kenarında bir kabristan hocamızın kabristanı, Konya şunu ifade etmek sanıyorum zor olmayacaktır. Ee, Hacı Veysade Mustafa hocamızın e, vefatında 40 bin kişilik bir e, cemaatten bahsediliyor idi e, cenaze töreninde. Bugün bahsedilen rakamsa 500 bin. O dönemki Konya nüfusunu da dikkate alırsak, belki Hazreti Mevlana'nın, belki Hacı İsa'de Mustafa Kurucu Hocamızın, belki Boskılı Mustafa Efendilerin ve Doktor Mehmet Ali Baybal ve cenazelerinde görmediği bir kalabalığa şahitlik ediyor diyebiliriz. Zira Konya'nın nüfusu ve Konya dışından katılımı da dikkate aldığımız zaman sanıyorum bu söylediğimiz çok da iddialı bir söz olmayacaktır. Sevgili izleyicilerimiz Tahir hocamız 1926 yılında dünyaya gelmişti 1925 yılında özür diliyorum e, ve 86 yıllık bir ömrü geride bırakarak Rabbine yürüdü bu 86 yıllık ömrün içinde e, öğretmenlik yaptığı dönemler var ve bunun gibi bunun yanında vaizlik yaptığı müftülük yaptığı dönemler var. Evet. Cenazenin buraya yaklaşmaya başlamasıyla birlikte sevgili izleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti de başladı Kur'an-ı Kerim tilavetine hep beraber bir müddet kulak vereceğiz Kur'an-ı Kerim tilavetini de bu esnada dinlemiş olacağız Hocamızın e, cenazesinin buraya yaklaşmasıyla birlikte burada e, Kur'an-ı Kerim tilaveti için Konya'nın meditanları, hafızları şu an okumaya başlamış durumdalar.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 وَسَأُن عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذِيرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ inna nahnu nuhyi al-mawt wa ma qaddamu wa atharahu la kulli shay'in ahsaynahu fi imamin rahim إذ جاء أهل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلبوهما فعززنا بثالثٍ فقالوا: فقالوا إن إليكم مرسالون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا.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 قالوا اننا تضيرنا بكم لا لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم A'in ذكرتم bel أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون Ta'cidu min dunihi aliyya irdenir Rahmanu bi inni idhal fi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un tiladkhulul jannah qala ya bima ve jəğləni min al-mukramin. Sıla Allahu Lâ’zîm. Ağzû bîllâhî min al-shaytanî al وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذ كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم نظلمون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من خيلى واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت بأيديهم أفلا يشكرون؟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 Bakılın, fi faleki وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن مشأ رقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا ما تأتيهم من, آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا ممن قدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محورون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمُ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ي أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين وإن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم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 neticim izleyicilerimiz e, cenazenin e, tahir büyük görüşlü hocamızın e, cenazesinin Buraya yani şu anda e, başında bulunduğumuz kabristana yaklaşmasıyla birlikte Yasin-i Şerif okunmaya başlandı kabir başında. Burada e, mevlüt hanlarımız ve hafızlarımız var. E, şu anda Yasin-i Şerif'in beşinci sayfası tilavet edilmeye başlanmak üzere çok sayıda hafız var. Ve her hafız e, burada bu kabrin başında e, bir sayfada olsa Kur'an okumak istiyor. O yüzden e, paylaşılıyor ve Kur'an-ı Kerim tilaveti devam ediyor. Bu arada ne ifade edebiliriz <gülüyor> Çok yakın bir noktada <gülüyor> Artık cenaze Tahir Büyükörükçü hocamız <gülüyor> Defnedileceği kabre ulaşmak üzere Evet Kabri şerifin içini ben şu an Rahatlıkla görebiliyorum Arkadaşlarımız da sanıyorum Ekrana yansıtıyorlar Kabri şerifin içi Muntazam bir şekilde Düzenlenmiş durumda Ve Ve sapma olarak ifade edilen kısımda tamamlanmış durumda. Güvenlik görevlileri, çökmeleri ve kabrin içine olan e, toprak akıntılarını önlemek için kabri şerifin yanına kimseyi yaklaştırmamaya çalışıyorlar. Ama e, kalabalık e, hiçbir engel tanımıyor. E, i̇nsanlarımız, hocamızın kabrinin başında bulunmak için e, birbirlerini zorluyorlar. Ümit ediyoruz böyle bir ortamda kimse birbirinden incinmeyecektir, kimse birbirine kırılmayacaktır. Böyle bir kırgınlık ve incinme durumunun oluşmayacağına inanıyoruz zira hocamız asla böyle bir e, incinmeyi ve kırılmayı istemezdi. İşte e, Allah'a hizmetle yaşanan bir ömrün son durağı, işte Allah'a ve Peygamberine adanmış bir ömrün sonunda Allah'ın okuluna. Tahir görüşçü hocamıza tertemiz yaşantısının sonunda bugün tertemiz bir sonda bahşettiği lütuf. Yarım milyon insan arkasından İslam'ına, ihsanına, Müslümanlığına ve onun Allah'a kulluğuna şehadet eden yarım milyon insan ee, bu kabristanda, güçler kabristanında hocamızın arkasından şehadetlerini yineliyorlar, tekrarlıyorlar. Ee, kabri şerife doğru ilerlerken, hocamızın defnedileceği kabre doğru ilerlerken burada Kur'an-ı Kerim okunuyor. E, cenazeyi kabre doğru getiren vatandaşlarımız selavat ve tekbirlerle hocamızı buraya doğru getirirlerken Allah'a e, Allah'ın e, Allah huzuruna Tahir hocamızın e, ruhundan sonra bedeni de ulaşmadan hemen önce selavat-ı şerifler, Kur'an-ı Kerimler e, ulaşıyor e, ve hocamızın ruhunu burada e, şahit etmeye e, hocamızın Allah huzurunda, Allah'ın huzuruna bedenine ulaştığı zaman o sevgilisine kavuştuğunda onun arkasından kabrinde bir avuç toprağı bulunsun isteyen tüm insanlar burada toplanmış durumdalar sevgili Tahir, birkaç gün de alabilir miyim senden? Salih abicim, ebedi aleme kendisinin tabiriyle erler alemine misafir ettik. Elhamdülillah. Mevudana Hazretlerine kendisi er olduğu için aşk eriderdi. İnşallah Rabbim bizi de Rabbimizin cemalinin karşısında cennetler onunla beraber etsin. İnşallah. Bugün bizim için hakikaten Tabi Aruz. Tabi Aruz. Yani kesinlikle. Gönlümüzde kederi var muhakkak ama üzüntümüz var. Elhamdülillah Rabbi'mize hamd ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Allah'ın adını. Lan ayrıca iktiman göstererek burada kardeşlerimizi buradan e, takdir edip çok teşekkür ediyorum. Efendim e, Tahir Büyük Körükçü hocamızla aynı ismi taşıyan Tahir Büyük Körükçü. Büyükçü Hocamızın torunuydu, Abdurrahman Büyükçü Hocamızın oğlu sevgili Tahir, kendisinin de birkaç cümleyle ifade ettiği gibi, bugün burada, evet, e, gönüllerde bir üzün olduğu kesin ama asla, asla bir keder içinde değiliz, zira Konya bugün bir Şevi Avrus'a daha şahitli geliyor. Evet 17 Aralık Hazreti Mevlana'nın Hakka Usta'nın Hakla kavuşmasının düğün gecesi bugün 6 Mart'ta Tahir Büyük Karıkçı hocamızın Hakka kavuşmasının Hakla buluşmasının düğünüdür. Bugün kesinlikle bir Şeb-i Arus'tur ve bu kabri şerifin içi de işte o Şeb-i Arus'un Mekanı, mekanıdır. Hocamızın bedeninin e, defnedileceği ve Yüce Rabbe ruhundan sonra bedeninin de ulaşacağı yerdir. Bugün bir şey ve arusa daha şahitlik eden bu cemaat bu yüz binler Tahir hocamızın Allah ve Resul sevgisine şahitlik ediyorlar. Onun düğününde bulunmanın heyecanını duyuyorlar. Gönül hüzün peygamber efendimizin e, oğlu Hazreti İbrahim'i defnettikten sonra Gözlerinden gelen yaşlar üzerine sahabe efendilerimizin ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz sorusuna verdiği cevap gibi gönül hüzünlenir, göz yaşarır, elhak doğrudur. Ama burada bir kederden bahsetmek asla mümkün değildir. Burada bahis konusu olabilecek tek şey varsa o da bir düğün atmosferidir. O da bir düğün atmosferidir sevgili izleyicilerimiz. Şimdi burada Tahir Büyük Kölükçü hocamızın yakınları da, çok yakınları, ailenin birinci derece yakınları burada. Zira o yüz binlerin arasındaki kalabalığa kavuşma imkan ve ihtimalleri belki e, yoktu. Onlar o yüzden buraya erkenden geldiler. Kabrin başına da şu an ulaşmak artık giderekçe zorlaşıyor. E, kabrin etrafındaki çember daraldı ve sadece kabrin etrafı 15-20 metrekarelik bir çemberden bahsedebiliriz. Onun dışı tamamen dolmuş durumda. Barikatlar geriledi. Barikatların o 400-500 metrekarelik barikattan artık eser kalmadı diyebiliriz. Çember daraldı. Devlet erkanından büyükler. Ailenin birinci derece yakınları şu an kabrin etrafındalar. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri Hocamızı karşılamak için, hocamızı bu şüphe avrusunda sevgilisine kavuşturmak e, için kavuşma esnasında e, yüce Rabbi'mizin huzuruna yollarken bir şahitliğin eseridir. Sevgili izleyicilerimiz hemen e, burada. Hocamızın değerli yakınlarını da yine cenazenin defni sonrasında konte ve ikramlarında ağırlamaya devam edeceğimizi ben ümit ediyorum. Onların da duygu ve düşüncelerini siz değerli izleyicilerimizle ulaştırmaya çalışacağız. Cenazenin sonrasında da. Evet burada Tahir hocamızın e, kabrinin hemen başında e, efendim e, başınız tekrar sağ olsun evet. 9 Eylül <gülüyor> Üniversitesi'nde İzmir'de İlahiyat Fakültesine öğretim üyesiyim Hadis branşında. Dedemizin vefatı bizi derin bir tahassüre bu Fakat büyük insanları büyük insanlar bizden daha da iyi tavsif ederler ve etmişler. Bundan 46 yıl önce Üstad Necip Fazıl, 19 Mart 1965 tarihli bir yazısında şöyle giriyor yazısına. Tahir Büyükkörükçü, öteden beri vasıflarını hayalimde yaşattığım üstün din adamının halis örneği. Bu cümleyle başlıyor. Birkaç paragraf devam eden yazısında. Eğer insanoğlunu döküm ile elde edebilecek bir varlık saysak, Tahir hocanın kumda bir kalıbını çıkartıp bütün din adamlarını o kalıba Dökmek arzu eder gönül diyor. Devamında ee, öyle söylüyor. Üstad kolay kolay insan eser beğenmeyen üstad. Dedemiz için böyle bir takdirde bulunmuş 65 yılında. Ve ondan sonra da dedemizin tabi hizmetleri o söze layık olacak şekilde de. O sözü doyuracak şekilde de aynen devam etmiş tabii ki arkaya bıraktığı manevi mirasını biz torunları biz çocukları devam ettirme elimizden geldiğince gayret edeceğiz sünnetten ayrılmadan Allah Resulünün izinden ve yolundan ayrılmadan bir hayat Sürmeye, sürdürmeye ve bu hayatı anlatmaya, yaşamaya ve yaşatmaya elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Hocamız kendisi İslam'ı yaşamak ve onu anlatmakta kalmadı. Sürbünden de tertemiz bir neslin yetişmesi için hep kürsüde dua etti ve bunun için gayret etti ve elhamdülillah. Buna elhamdülillah bunu başardığını içinde bulunduğumuz izdihama varan kalabalık evet. göstermekte. Bütün gelenlere, bütün dostlarına, bizim tanıdığımız, tanımadığımız sevenlerine Allah razı olsun diyoruz. Hepsine ayaklarına sağlık. Hepsi sevgilerini gösterdiler. Sevgi selinde adeta boğdular bizleri. Hepsinden Allah razı olsun. Sizlere de tabii ki özellikle teşekkürü bir borç biliriz ailesi olarak. Estağfurullah. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar başınız sağ olsun. Allah şehrine kavuştursun diyoruz. Evet e, Tahir hocamızın e, torunlarından bir tanesi daha e, yayınımıza konuk oldu. Ailesini yakınlarını yine ifade ettiğimiz gibi ağırlamaya devam edeceğiz yanlı yayınımız esnasında. Evet Necip Fazıl öyle diyordu e, torunun da ifade ettiği gibi onu bir kalıba dökmek ve bütün din görevlerini bu kalıba oturtmak istiyorum. Necip Fazıl kısa kürek bunu söylüyordu ve bugün evet bugün geldiğimiz noktada e, bu sözü 86 yıllık ömrüyle Tahir hocamız doğrulamıştır ee, ve bu 86 yıllık ömründe Necip Fazıl Kısakürey'in e, bu söylediği sözü gerçekleştirdikten sonra neslinden de böylesi insanlar e, bırakarak bugün hakka yürümüştür dahi büyük görüşlü hocamız Kur'an-ı Kerim tilaveti devam ediyor. Ee, umarım sesimizin size ulaşmasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bir karışıklık olmuyordur. Yine ailesinden bir yakınını buraya hemen alıyoruz efendim yanımıza. Ee, tanıyabilir miyim sizi? Ben ismim Muhammed Esad Güçlü. Hocamın yeğeniyim, dayıymanın. Evet. Allahu ekber. Siz birinci derece yakını olarak mahreminde de bulunduğunuz hocamızın ve her haline vakıf oldunuz. O ailesinin tüm fertlerini en muhteşem şekilde yakınlarını yetiştirmenin derdindeydi. Sadece orada bırakmayıp tüm dünyaya hizmetini taşıyordu. Siz hocamız hakkında bugün geldiğimiz bu noktada aile içindeki tavırları size karşı olan muhabbeti konusunda neler söyleyebilirsiniz? Efendim, bizim dayım benim ama biz e, hoca dayı deriz, hoca dayım deriz. E, kendisi gerçekten iyi bir e, terbiye edici olarak ben kendimi öyle vasıflandırıyorum. Tüm e, çocukluk çağından erişkin çağına kadar ailedeki tüm edebi, adabı, yani sofra adabından tutun da e, sosyal yaşantıdaki adaba kadar İslami adabın her aşamasını ince ince işleyen ve bu hususta çok hassas olan bir e, büyüğümüz hocamız e, bizim için çok değerli e, yani, hemen e, böyle soru sorulu verince cevap vermek gerçekten güç onu tarif etmek evet. onu anlatmak çok güç benim aklım erdiğinden bu yana hep onun sohbetlerinde yetiştik bizim e, aile toplantılarımız Aynen e, sizin de katıldığınız onun sohbetlerinden hiç farkı yoktur. O gelinceye kadar e, kendisi sohbete iştirak edinceye kadar herkes hal hatırını sorar. Ama o zile bastığı andan itibaren herkes sohbet e, adabına takınır ve onu beklemeye başlar. O selamla e, içeriye girdikten sonra hemen rahlesine kitabını açar ve sohbetine başlar kesinlikle. Kıyılıkal ve Kıybet kesinlikle yoktur Boş laf kesinlikle yoktur Sohbetini bitirdikten sonra Yine kendisi de hal sordu Sorar ve hemen Sohbet yapılan Mekandan hemen ayrılır Mesela bu bizim için Gerçekten önemli derecede Eğitici olmuştur Benim kendi adıma Yani bir mümin nasıl yaşamalı Akraba toplantılarında Bile nasıl davranmalı bunu ben çocukluğu hafızama yerleşmiş kazanmıştır adeta Onun dışında mesela İslami adapta bir çocuğun hangi yaştan itibaren e, hanımlar tarafına hangi yaştan itibaren Hani erkekler tarafında bulunacağı O oğususta da çok e, dikkatliydi beni e, öyle bir yaşımda beni uyarmıştı kesinlikle artık sen büyüdün bundan sonra bizim yanımızda e, bulunacaksın diye yani bu kısa sohbette şu anda söyleyeceklerim yani bunlar. anlatmanın ötesinde size sürekli yaşantısıyla, yaşayarak gösterir diye. Kesinlikle. O sohbetlerde yine herkese söylediği ayetler, hadislerle zaten bezenmiştir. Onlar hala hafızamızda, çocukluk hafızası tabii daha Ziyat. kuvvetli oluyor. Hala öyle metniyle beraber ezberlediğim öyle hadisler, Cennet ayetler vardır bizi her yönden yanına e, ulaştığımız andan itibaren sürekli e, eğitici, öğretici olmuştur. Şefkatle ve bu öğretme esnasında kesinlikle sert ve katı bir tavırın ötesinde sürekli şefkatle başımızı okşayarak, gönlümüzü alarak e, bunu e, öğretmiştir, eğitmiştir bizi. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Yani e, şu dünyada iftihar edeceğim çok bir e, konu varsa onlardan en önemlisi ve bir tanesi e, öyle bir alimin öyle bir zatın yeğeni olmamdan dolayı iftihar ediyorum Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum Tahir hocamızın kıymetli yeğeni Esat Bey de yayınımıza konuk oldu Esat Bey de yine Tahir hocamızın rahle-i tedrisinden ki bu Rahle-i Tedris Tahir hocamızda sadece yudi, e, konuşmak ve vaaz nasihat şeklinde tezahür etmiyordu. E, Tahir hocamızda bu vaz ı e, nasihatin dışında Rahle-i Tedris aynı zamanda y, görünen hayatın içinde yaşayarak ya da tezahür ediyordu. Ve işte bu Rahle-i Tedris'ten geçen e, bir isim e, Tahir hocamızın yeğeni Esat Bey'de yayınımızın konuydu. E, Tahir hocamızı anlatmak için e, gerçekten... E, Kelimelerin yetmediğini, kelimelerin anlamını yitirdiğini söylemek e, mümkün. Şöyle ki Tahir hocamız e, kelimelerle, kelimelerin anlatılacağı bir yaşam sürmedi. O, o haliyle, tavrıyla, sözüyle öyle bir hayatın sahibiydi ki e, orada Allah'ın ve Resulü'nün sevgisinden, muhabbetinden, izinden başka bir şey bulmak mümkün değildi efendim. Ve işte bugün... Şu yüz binler de e, Tahir hocamızın bu o, tavrına, Tahir hocamızın bu hayatına şahitlik etmektedir. Onu hakkın huzuruna yollarken hiçbir kederin bulunmadığı bu gönüller Tahir hocamızın sevgiliyselik buluşması anlamına gelen bu düğün gecesinin heyecanını yaşamaktadır. Gelenlerden eyle o nabi memillahi rahmetu bina fakar إلى يا رب العالمين. dediyâ erhamen rahim ben sizi duyuyorum arkadaşlar gönüllün cemalinden Ondan... habibim nasıl anlamadım abi? tekandan mısın bil Gözüm ve halki reyinden Kerim'in cebini arayın da oradan bir konuşalım Kerim'in cebini bir arayın Yok ki orada görünmüyorlar Tatağı Hacım bana bir şey diyorsun Hacım duyuyor Ya da verelim mi Gen instan Yeti Tamam Şaşaltıruz mahşent Kim Sevgili izleyicilerimiz efendim, Kur'an-ı Kerim tilaveti Yasin-i Şerif Muavizetein sureleri e, İhlas-ı Şerife okundu Kur'an-ı Kerim tilaveti tamamlandı Şimdi burada Kaside-i Şerifler okunuyor e, Zira e, Hemen e, yakınında bulunduğumuz Hacı Veysade Mustafa Kurucu hocamız da Kaside-i Şerifleri çok severdi Şu an e, hemen arkamda gördüğünüz Bu kalabalığın ardında e, Kapının e, kenarında bir kilitlenme Olmuştu kapının girişinde e, Ve hocamızın cenazesi biraz zor ilerlemişti. Şu an kapıyı geçti ve e, kabre doğru cenaze ilerliyor. Tahir Büyükörükçü hocamız şu an kabre doğru ilerliyor. Başında bulunduğumuz e, bu kabristan efendim. Bugün e, sevdiği sevgilinin e, sevdiğine, kavuşmasına tanıklık edecek. Bu öyle bir kabristan ki Üçler Mezarlığı e, onlarca Allah dostu ağırladığı bağrında bulundurduğu onlarca evliyanın yanında bugün işte bir hak dostunun daha bağrına gelmesine tanıklık ediyor. Evet bu toprak daha e, şerefli bir toprak. Evet, e, müjdat sanıyorum geliyor evet, cenaze. Şu anda e, İl Emniyet Müdürümüzün özel çabalarıyla e, halkımızın alışkanlığıyla e, Mefta üçler e, kapısından iki defa giriş yaptı. Cenaze iki defa geri çıktı. Ana girişten. Evet, ana girişten. Ama e, İl Emniyet Müdürümüzün ve korumaların Yakın takibiyle şu anda şehitlikteki caminin dibinden yaklaşık 15 dakika içerisinde içeri gelecek. Büyük bir barikat kuruldu. Dışarıdaki 100 binler içeri girmesin diye. Vatandaş büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. İnşallah yarım saat içerisinde defne düşünüyoruz. Ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz. İnşallah. Ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz. i̇nşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim sevgili Müjdat. Çok sağ ol. Evet. E, Tabii burada e, şu an iki saat daha fazla bir zaman geçti. Cenaze namazı kılınalı ve bir kilometrelik yol henüz kat edilebilmiş değil. Sevgili Müjdes'in ifade ettiği gibi Üçler Mezarlığı'nın hemen Mevlana Türbesi'nin karşısında bulunan ana giriş kapısı buraya oldukça uzak ve dar bir yoldan geliniyor. İşte bu dar yoldan gelmemek için iki defa cenaze Üçler Kabristanı'nın ana girişinden girdi ve tekrar geri çıkarıldı. Bu üç girişten sonra şimdi işte şu an Hacı Veys Camii'nin o civarda ve yarım saat içerisinde buraya ulaşmasını ümit ediyoruz. Bu ümitle e, bekliyoruz efendim. E, yine Tahir hocamızın torunlarından e... Zahir hocamızın torunlarından bir tanesini daha yanıma alıyorum. Ee, efendim e, öncelikle başınız sağ olsun. Ee, hocamızın ailesinden olmak e, tabii büyük bir e, şeref. Ee, eyvallah. Bu şerefe nail olan birisi olarak sizinle birkaç cümleyle ben duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyorum. Uzun yıllar yanında, yakınında bulunmak e, size e, neler kazandırdı? Estağfurullah. Tabii bir şeref muhakkak. O şerefe layık olmak için mücadele etmiyor bize. Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat. Kendisinin hayatı. Bize de o yolu gösterdi. Allah razı olsun. Hayatımız 36 senelik bir hayatımızın en güzel günlerinde hep onun yanında olmakla o güzellikleri yaşadık. Yani hayatımızın özünde hakikaten onun yanında yakınında olabilmek onun sohbetinde bulunabilmek bizim için en büyük güzelliklerdi. Biz tabi İzmir'den e, torunluğunu nail olduk. İlk dışarıya verdiği ee, kızından, kerimesinden torunlarıyız. İlk torunlarıyız. Muhterem Ahmet Tahir abimle birlikte. Ee, gençliğinin e, o en zirve zamanlarını birlikte yaşadık. Elhamdülillah. Rabbim inşallah onun makamını cennet etsin. Abi. Hepimize de, bütün e, kardeşlerimize de onun manevi evlatlığını lütfen. Şimdi ailenin birinci derece yakınları olarak e, pekala sizin de buranın bir şebi arus olduğunu düşündüğünüzü ve bundan dolayı her ne kadar kalbiniz hüzünlense de e, birlikte keder, kederinizin olmadığını biliyoruz biz. Tüm aile fertlerinin bu bilinçte olduğunu düşünüyorum ben. Elhamdülillah hiçbir keder yok. Tabii ayrılığın verdiği hüzün var. Eyvallah. Ama onun Esas sevdiklerine kavuştuğuna inanıyoruz Biz de inşallah arkasından ona kavuşacağız Öyle miydi Yani o, onun ona bir tercih hakkı sunulsaydı e, O zaten bunu tercih ederdi değil mi? Kesinlikle Hep dualarımız özellikle son döneminde iki hayırdan birisini ya Rabbim kendisine lütfetsin Eğer arkada kalsaydı Sağlıklı sıhhatli hep önümüzde olsun Farzı öderdik Ama şu anda da hakkın takdiri Ondan geldik ona gidiyoruz Dolayısıyla bu zaten emri hakvaki vaki olacaktı şu cemaat herhalde gösteriyor Kadir ki hakikaten Tahir Hoca bizim dedemiz, muhterem dedemiz hakikaten ümmetin gönlünde yer etmiş. Aşk bir insandı. Bu aşkı, muhabbeti inşallah hep birlikte yaşayalım. Son dönemlerde görüyoruz. Kuru bir İslam'ın bazı ekrana yansıyan bölümlerini görüyoruz. Ama biz dedemizden onu öğrendik. Aşksız hiçbir şeyin olması mümkün değil. Allah aşkı, Rasulullah aşkı ve onun yolundan gidenlerin sevgisi ve aşkı inşallah o yolda onun izinde dudaklarımız bizde o ömrümüzü o şekilde geçirmek arzu ederiz bütün seyircilerden de sizlerden de arzumuzu isteğimiz, onun nesline ve bütün ümmeti Muhammed'in nesline aşklı muhabbetli bir İslam hayatı yaşayabilmeyi yarabim inşallah eyvallah çok teşekkür biz çok teşekkür ederiz Allah, Allah, Allah razı olsun tekrar cennette Allah kavuştursun diyoruz tamam. Konya'nın güzel bir duası olarak buyurun efendim Sevgili izleyicilerimiz, e, Tahir Büyük Körükçü hocamız e, gerçekten hakka adanmış bir ömür sürdü. İşte bu ömrün sonunda geride bıraktığı aile fertleri de onun o... o... Bilgisine sahip olmasalar dahi onun feraset ve basiretinden izler taşıyorlar. Onun feraset ve basiretinden izler taşıyan bu aile fertlerini siz değerli izleyicilerimize aktarmaya, sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Televizyon ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Sultanül Baizim e, Tahir Büyükköyükçü hocamız büyük İslam alemi büyük e, mütefekkir ve mutasavvıf e, tahir büyük örücü hocamız hakkın rahmetine kavuştu ve Konya'da yıllarca vaz ettiği Kapu camii kürsüsünde e, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez Bey'in e, vaazının ardından kılınan öğle namazı ve sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ben yola çıktı. E, kabre olan yaklaşık bir kilometrelik mesafe iki saati aşkın bir zamandır aşılmaya çalışılıyor. E, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda e, yarım milyon insan yani beş bin insanın e, bu cenaze törenine iştirak ettiği düşünülüyor. İşte bu cenaze töreninde şu an e, Üçler Mezarlığı Mevlana civarı artık e, araç trafiğine zaten kapatılmıştı insan trafiği açısından da kilitlenmiş durumda. Ee, kalabalık ilerlemiyor. Sadece omuzlarda ilerleyen bir tabut var. Ee, ve bu kadar gecikmesindeki nedenlerden bir tanesi de genel alışkanlığa bağlı olarak e, ana giriş kapısından e, iki defa cenazenin girmiş olması oradan buraya ulaşması çok zor zira e, 3-4 metrelik küçük yollardan e, cenazeye geçirmek mümkün olmadığı için geri çıkarıldı. Ve e, Emniyet Müdürlüğü'nün de e, müdahalesiyle birlikte şu an Hacıveys e, Camii yanındaki Şehitlik ve Hacıveys Camii arasındaki kapıdan e, cenazenin e, gireceğini ve girdiğini ümit ediyoruz. E, birazdan e, hocamızın başında bulunduğumuz kabre cenazesinin gelişini bekliyoruz. Devlet erkanından isimler vardı. Cenaze namazında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek vardı ve burada halen burada olan Dışişleri Bakanı Profesör Prof. Doktor Ahmet Davutoğlu Bey vardı. Şu an Abdurrahman Büyükgörükçü hocamızla yan yana kabrin başında hocamızın cenazesinin buraya ulaşmasını bekliyorlar. Aynı zamanda Cemil Çek Bey vardı cenaze namazı esnasında ve e, yine devlet erkanından e, Konya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından e, kıymetli misafirler vardı. Dün Osmanlıur Toplas Hoca'nın ve Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendilerin e, bir cemaat lideri olarak e, Abdurrahman Büyük Körükçü Hoca'mızı arayıp tazeleri ilettiklerini biliyoruz biz. Aynı zamanda da bu cemaatler e, üst düzeyde burada temsil ediliyorlar. E, bu cemaatlerde Hoca Efendilerin Görevlendirdiği insanlar bugün burada kabrin başında e, bulunuyorlar efendim. Aynı zamanda Konya tabii ki bu hususta Kenetlenmiş durumda. Konya şu an kavrin etrafında e, genciyle yaşlısıyla e, ve devlet erkanından ve sade vatandaş olan insanlarla e, burada kenetlenmiş durumda. Şu an kapıdan içeri girdiğini arkadaşlarımız e, bana iletiyorlar. E, Efendi yarım saat içerisinde defnin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hocamız. Ee, kabri başında şu an okunan kasideleri çok severdi. Hocamızın e, bu kasidelerle, bu ilahilerle çok geceler ihya ettiğini, özel e, toplantılarda, özel sohbet gruplarında e, nice meclisler tertip ettiğini biz biliyoruz. Bu meclislerin zaman zaman özel kayıtlarına rastlamak da mümkün. İşte kabrinin başında henüz kendi gelmeden ruhaniyetinin burada olduğunu düşündüğümüz hocamız e, okunan... E, ilavet edilen Kur'an-ı Kerim'in ardından şimdi de o sevdiği e, kasideler ve ilahiler eşliğinde buraya doğru ilerliyor. Zaman zaman e, küçük hareketlilikler oluşuyor. E, hocamız buraya e, gelince sanıyorum buradaki izdiham, var olan izdiham e, daha da artacaktır. Ama burada e, bunu e, özel hayatından örnek vererek açıklamak istiyorum. Bir defa da Kabe'de Hacerü'l-Esved'de yaşamış idim. Oraya giden onlarca, yüzlerce insan Hacerü'l-Esved'i öpmek için yarışırken hiç kimse birbirine verdiği zarardan dolayı kırılmıyor idi. Çok nadiren kırılma ve üzülme yaşanıyor dedi. Herkes oraya koşarken çok mutluydu. İşte burada Aynı şekilde hocamızın cenazesinde bulunmak, onun salına bir omuz vermek, onun salına bir el sürebilmek, kabrine bir avuç toprak atabilmek için izdiham var. Evet doğru izdiham var ama bu izdihamdan hiç kimse rahatsız değil. Hiç kimse bu izdihamdan dolayı bir rahatsızlık hissetmiyor. Herkes halinden çok memnun. Hocamıza son görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Evet şu an efendim e, cenaze geliyor evet kapıdan içeriye girdiler e, basın mensupları da burada yerini aldı <gülüyor> mezara giriş yapıldı şu an arkadaşlarım bu bilgiyi bana aktarıyorlar ben hemen e, sevgili kameraman arkadaşımızın da yanına geçmek ve burayı müsait hale getirmek istiyorum evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Tahir hocamızın cenazesi kabir başına getiriliyor. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz. Burada e, hareketlilik size de yansıyor e, ve Tahir hocamızın cenazesinde inşallah sevgili izleyicilerimiz Allahü Teala e, burada e, bu mekanda hocamızın cenazesinde bir avuç toprakla sala verilecek bir omuzla e, insanlar şeref buluyorlar. İşte böyle bir cenaze töreni böyle bir e, cenaze töreni herkesin arzulayacağı bir cenaze töreni e, herkes burada bulunmayı istiyor. Herkes hocamıza e, hizmet etmek istiyor. Zira o bir ömrü tam 86 yılı saniye saniye salise salise hakkı hizmetle geçirmişti. İşte bu hakka hizmetin ardından 86 yıllık hakka hizmetle dolu ömrün ardından bugün yüz binlerce insan da ona hizmet etmek istiyor. Ona bir omuz vermek, bir avuç toprak atmak istiyor. Allahü Teala'nın kendisine sevgisi, muhabbeti olan insanlara nasıl insanları yönlendireceğinin bir cisimleşmiş halini burada görüyoruz sevgili izleyicilerimiz ekranlarınıza yansıyan bütün bu görüntülerin bir tek nedeni var o da 86 yıllık ömrü hakka hizmetle geçen bir alime omuz vermek evet şu an ...heyecanla bekleniyor... سلي كم لا كلف كم لا كلفش. ما أراه. جانلي على الدرس لي قل لله رب العالمين ان السفات يحط Sevgili izleyicilerimiz Tahir hocamızın Kabre Şu an Yaklaştığını Evet buradan görebiliyoruz Halkımız Bir koridor oluşturmuş durumda Kabrin hemen yanında ee, ve bu koridorda e, Kur'an-ı Kerimler e, ve aynı zamanda kasidelere de son verildiği e, bu koridorun e, ortasından hocamızın birkaç dakika içerisinde kabre ulaşmasını bekliyoruz. E, biz de kabrin e, başında hocamızın e, bu son anlarını siz değerli izleyicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet e, izdiham da pek tabi olarak Artmış durumda Ama bu izdiham e, Sevgili izleyicilerimiz Az önce de ifade ettiğimiz gibi hiç kimseyi Rahatsız etmiyor Evet Saravatlar, tahmitler Tevhidler, tahlillerle Geliyor şu an Cenaze Tahir Bülkörücü Hocamızın Cenazesi Kabrine doğru ilerliyor efendim. deji uh. Sultanül Vâizi'nin kabrine doğru yaklaşıyor değerli izleyicilerimiz ve birazdan cenaze, kabre ulaşmış, kavuşmuş olacak. Sultanül Vâizi'nin dün Hakk'a ulaşan ruhunun ardından bugün toprağa verilecek olan bedeniyle birlikte Tahir Büyükkörükçü hocamız bu dünyaya veda etmiş olacak yepyeni bir aleme doğmak üzere her ölümün yeni bir doğum olduğunu biz biliyoruz bu inançla yaşıyoruz ve Tahir büyük Büyükkörükçü hocamızın vefatı da yepyeni bir aleme taze bir doğuştur efendim zira Hazreti Mevlana'nın dediği gibi Tahir hocamızın çok sevdiği Aşk eri Hz. Mevlana'nın da dediği gibi Bu dünyadan göçtüğümüz, öldüğümüz zaman Ah vah etmeyin Sakın arkamızdan ağlayıp üzülmeyin Zira biz yepyeni bir alemde yeniden doğmuşuzdur Sevgiliye kavuşmuşuzdur İşte şu an tanıklık ettiğimiz, şahitlik ettiğimiz bu manzarada Yepyeni bir doğuşun tevhidlerle, tahlillerle, tahmitlerle, salavattırla yepyeni bir doğuşun, bir hakka yürüyüşün manzarasıdır efendim. Sevgili izleyicilerimiz yine yeğenlerinden bir tanesi hocamızın Tahir Güçlü Bey yanımızda ekranda görünmüyor olsa da kendisinin de görüşlerini almak istiyorum ben. Efendim öncelikle aile adına bir kez daha başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Hocamızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi toprağa vermeden önceki şu son dakikalarda alabilir miyim lütfen? Efendim sadece dayımız ailemizin büyüğü değil Konya'mızın mimarıydı Kendisine Kalben çokça bağlıydık Babamdan Gördüğüm iyilikten çok daha fazlasını dayıcımdan gördüm İlmiyle amil edep terbiye nezaket timsaliydi Ve Kendisini Çokça arayacağız Allah'a Cenab-ı Hak Sevenleriyle beraber Cennette Resulullah'ın yanında inşallah şefaat namaz harf kılsın kabri cennet olsun inşallah inşallah çok teşekkür ediyorum efendim kabri içine Abdurrahman Büyükgörükçü hocamızla birlikte oğlu Tahir e, profesör doktor Orhan Çeker hocamız ve aynı zamanda bir torunu daha indiler hocamız şu an buraya doğru ilerliyorlar Hocamızın cenazesi ilerlerken kabrin içi bir kez daha temizlenmiş oldu. Zaten muntazam bir şekilde kazılmış olan bu kabri şerif şimdi sahibini ağırlamaya hazırlanıyor. Tekbirlerle birlikte ilerleyen seslenimde. Tabi kavrin etrafından. Evet. Şu an ekranlarınızda da yansıyor. Abdurrahman büyük Görükçü hocamızın iki oğlu da kavrin içine inmiş durumda. Büyük oğlu Tahir ve küçük oğlu ve aynı zamanda profesör doktor Orhan Çeker hocamız ve bir torunu daha kavrin içinde. Hocamızın şu anda lütfen lütfen sakin ulaşmak üzere efendim sadece lütfen. birkaç metrekarelik birkaç metrelik Aa, bir yol kaldı bu birkaç metrelik yolda kat ediliyor şimdi ve Tahir Büyükkörükçü hocamız ruhundan sonra Allah'a ulaşan ruhundan sonra bedeniyle de toprağa verilmiş olacak. Evet, ciddi bir izdihamı görüyoruz burada. Herkes tabuta sala elini değebilmek için ciddi bir izdihama vesile oluyorlar. Bu, evet tekbirlerle şu an hocamızın cenazesi ulaştı efendim. Şu an hocamızın cenazesi ulaşmış durumda. Kabrin başında bu izdihamı yaşıyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, ciddi bir izdiham yaşıyoruz. Evet, kabrin başına şu an indirildi, indiriliyor. Evet, hocamızın naaşı kabrin başına indirildi. Kavrin başına şu an hocamızın naaşı indirildi efendim. Değerli izleyicilerimiz bu izdihanda... Evet ciddi bir izdiham yaşanıyor. Bu izdihamın bir rahatsızlığa sebebiyet vermeden hocamızın kabre inişi gerçekleşecek diye ümit ediyoruz. Evet. Hocamız şu an indiriliyor efendim. Hocamız şu an Evet hocamız Kabre konuldu efendim Şu an Tahir Büyük Görüşü Hocamızın Kabre konulduğunu Görüyorum Evet Yüzü kıbleye çevrilerek Tahir hocamız Kabrine indirildi Evet izdahal Halen devam ediyor. Sükunet çağrıları yapılıyor. Tahir hocamız şu an kabrinde. Üçler mezarlığının ağ defnedildi. Tertemiz tahir bir ömrün ardından tahir bir ölümle yüce Rabbine kavuşan Tahir hocamız defnedildi efendim. Şu an baş ve ayak uçları ve üzeri tahtalarla örtülüyor. Evet, çökülmesi şeklinde çağrılar yapılıyor. Evet, sanıyorum bu Kur'an-ı Kerim bir süküne tevsiyle olacaktır. Evet. Evet şu an Medine toprağı Abdurrahman Büyükgörükçü hocamızın eline verildi. Hocamız Medine toprağını bir dakika, bir dakika. sevdasıyla yanış tutup duruştuğu dair hocamızın. O mübarek beldelerin toprağını kabrine hocamızın bizzat kefenle temas edecek şekilde boşalttı efendim. Birazdan kabristana toprak atılmaya başlanacak. Önce hocamızın Üzerinin tahtayla Kapatılması Kapatılmaya çalışılıyor Evet izleham devam ediyor Evet sevgili izleyicilerimiz Şu an e, Kabristan'ın başındayız Ve Sevgili izleyicilerimiz, yıllardır KON-TV ekranlarından vaazlarıyla takip <gülüyor> ettiğiniz hocamız şu an işte yine aynı ekranda toprağa veriliyor. Bu ana KON-TV izleyicileri bizzat şahitlik ediyorlar. Yine bundan sonraki süreçte vaazlarını dinlemeye devam edeceğiniz bu ekran. Konya'nın hocasına karşı Tahir hocasına karşı Konya'nın manevi mimarı Tahir Büyük Görüşçü hocamıza karşı son görevini son bedeni görevini son fiziki görevini yerine getirmeye çalışıyor. Allah'ın minun الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرتهم لائك على هدا Allahu la la Lahu ma ma esh fare illa bi izni ma wa ma 'ilmihi illa Yavaş yavaş yavaş Ete Şuradan çıkalım hocam. Şuradan çıkalım. Rüslü şuradan çıkalım hocam. Bana bir şade var ya. La yiklif ma ve aliyha mektesbet. Allah tevecüt. Abi, Allah Allah'a <gülüyor> Salamu aleykum, muhemin, alahemin, alahezin, jebar, alahtankir. amma يشبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل تضميهم فاجعلهم كعصف مأكل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي اضعمه من من خوف الله That's it. Muhterem cemaat, muhterem cemaat lütfen ön taraflara yüklenmeyelim. Bakın hocalarımız zor durumda kalıyor. Lütfen yavaş bir şekilde. Muhterem cemaat lütfen yavaş yavaş ön taraflara yüklenmeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. kâthur, fəzâllî Allah bâkber. La abdum taabidun, ve la لكم دينكم وليدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح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 Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahi r-Rahmani r Fi Allah'a en çok Alhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yawmiddin Iyâka na'budu ve Iyâka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أدل المتقين الذين binen <Sessizlik> bil Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak hepinizden sonsuz razı olsun. Şimdi hatim duası yapacağım. Uzaktan yakından gelerek inşallah şefaate vesile olacak bu merasime katılan kardeşlerimin okudukları bütün hatimlere bütün kelimeyi tevhit hatimlerine, bütün istiğfarlara, bütün salatu selamlara, okunan Yasinlere, ihlas-ı şeriflere, diğer surelere ve kardeşlerimizin bütün bütün zikirlerine ve hatimlerine niyet ederek bana bizzat söylemiş olsunlar, söylememiş olsunlar. Alemlerin yüce Rabbi onların hepsini biliyor. Hepsine birden niyet ederek dua edeceğim. Sizler de amin diyeceksiniz. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entessemiyul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entestevvaburrahim. وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختمات القرآن العظيم وعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم اجعل قبره اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعل قبره وقبور المؤمنين حفرةً من حفر النيران بحرمة ختمات القرآن العظيم يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم أصلح أهوال أمة محمد اللهم تجاوز عنا وعن سيئات أمة محمد اللهم اجعلنا من الكاملين في أمة محمد يا رب العالمين بحرمة اسمك العظم وبحرمة اسمائك الحسنى وبحرمة ختمات القرآن العظيم يا رب العالمين اللهم يا نور النور ويا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور Allahümme لا تفرق جمعنا هذا illa بذنب مغفور يا عزيز يا غفور احشرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين بحرمة ختمات القرآن العظيم يا رب العالمين يا ربي شمر şu topluluğa şu cemaate katılan bütün kardeşlerimizle birlikte senin rahmetine, senin bağışlamana, senin gufranına velhasıl sana tevdi ettiğimiz babacığıma da rahmet ve merhametinle muamele eyle. Onu sana halale ettik, onu sana ısmarladık, onu sana emanet ettik. Onunla beraber bütün din kardeşlerimizi Adin cennetlerinde, Firdevs cennetlerinde, Ali makamlarda, yüce mekanlarda ağırla Ya Rabbi. Geçmişimize rahmet ve merhametinle muamele eyle. Günahlarımızı bizlerin de affeyle. Geleceğimizi razı olduğun yolda eyle. Kur'an-ı Kerim'in yolunda olarak yaşamayı Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru izinde yaşamayı, Kur'an'ın ve Resul'ün izinde ölmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu amin diyen geçmiş kardeşlerimizin geçmişlerine de rahmet ve merhametinle muamele eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in geçmişlerine de rahmet ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Şu zahmetlere katlanarak gelen Hocalarının cenaze, cenaze merasimine katılan kardeşlerimizin geçmişlerini de affeyle ya Rabbi. Bir cümlemize dünyada ve ahirette rahmet ve merhametinle muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şerifleri, getirilen salavat-ı şerifeleri, okuman tevhidleri, yasinleri, diğer salatu selamları ve bir cümle ezkarı önceden Evvelen ve bizzat Hace-i Kainat seyyid Saadat Peygamberimiz, Seyyidimiz Efendimiz, her şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek ruhlarına Hediye eyledik Vasıl eyle ve haberdar eyle ya Rabbi Cennette babacığımı Resulullah ile beraber Aşere-i Mübeşşeren'in Ebu Bekir'lerin Ömer'lerin Allah dostlarının Evliyaullah'ın ve müminlerin karşılamalarını nasip eyle ya Rabbi. Bil cümle peygamber ı ızamın ruhlarına, ashab-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, bil cümle ehlullahın, evliyaullahın, alimlerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildik ve asıl eyle ya Rabbi. Velhasıl Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelip geçen bütün ehli imanın, bütün ehli tevhidin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Onlar gibi olduğumuz zaman bizim de kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'den razı ol ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'den razı ol ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'den razı ol ya Rabbi. Ol ya Rabbi. Rabbena ufirlene. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim Allah hepinizden sonsuz razı olsun çok zahmete çok zahmetlere katlandınız üzüldünüz sıkıldınız Rabbim sonsuz razı olsun hepinizden artık burada kısa bir Kur'an-ı Kerim daha okuyacağız ve sizleri bir daha Sultan Selim Camii'ne veya Kapı Camii'ne yormayalım diye düşünüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun, yolunuz cennete doğru olsun. Bizleri duadan unutmayın. Allah'a emanet olun efendim. mutlu <gülüyor> geç git git git Nerede biz verelim, ver. Allah! Allah bu ne diyor? Sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. Ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. sizler benim göz bebeğim ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. Hocalar cemaatini korkutmaz. Eğer korkutursa Allah korkutur. Hocalar <gülüyor> ümit verir. Efkarlıyım. Eh Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam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 Genç evladım istiklal marşın bu senin Masal değil, hikaye değil Sabahattan şiir, şiir değil İstiklal marşın bu senin Konyalılar Şimdi biz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 bana açık söyleyeyim gelecek cuma çıkmayın kızım. Siz kendinize göre bir kocam evet. Yok hocam öyle değil Sen bize Allah'ımızın Kurbiyetinden bahset Biz yine dinleriz de yapacağımız Kadarını becerebildiğimiz kadarını yaparız Diyorsanız Heh, Gelecek cuma sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah.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 Bir kapının kuluyum, o da Allah kapısı, bir kapının kölesiyim, o da Hazreti Muhammed'in eşiğim. Kardeşlerim öyle diyorum, dudağım Hazreti Muhammed'in kapısının eşiğinde yanağım, görebilirsem onun topraktaki ayak izinde yanağım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 Dudaklarımı ziyaret edin Osmanlı'nın Üzengisini öptüm derdi. Bu kokmuş dünyada Bir saat dahi ömür istemiyorum. Ama şu günleri görmek için Rabbim ömür verdiye dua ediyorum. Hayatın hakim olduğu Hayata vahyin Hakim olduğu Bir buçuk milyarın Kardeşle kucaklaştığı 55 İslam devletinin Bir ruhu bir kalp, bir el, bir yumruk, bir beden, bir gönül haline geldiği meskut günü görmek için Rabb-i Celal'imden ömür istiyorum inşallah. Evet, bu sunu var. Varlığımız, varlığımız, nefesimiz ve nefsimiz, her şeyimiz İslam'ın izzetine feda olsun yüce Rabbim. Onun için doğrudur. Onun için büyüttü, onun için okuttu, onun için koşturuyor evladımız ve torunlarımız. Niye? İslam'ın izzet günlerini göster Allah'ım diye. <gülüyor> Hacı ve İsaade hocamız, Hacı Veysel Mustafa Efendi hocamız daima bu mısrağı tekrarlardı. Kabri, cennet olsun inşallah hocam. Olmuştur inşallah zaten bunca duanın vardır bir müstecavı derdi. Hacı Veysel'den üstadımız, elbet bunca duanın vardır bir müstecavı derdi. Milyonlar, milyar dua ediyor. Ati İslam'ın olsun Rabbim diye. müstecab olduğu, Allahça duyulduğu, mevlaca kabul eşayan olduğu, saadetli günleri hep beraber göreceğiz inşallah. bu Bizim Allah'ımız var Ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa Bizim Allah'ımız var Allah'ımız var Allah'ımız var